Elhamdülillahi alladhi hadana le hada ve ma kunna lehtediya leule an hadanallah ve ma tawfiqi ve illa billah salatu vesselamu ala sayidina nabiyyina hadina ila allah ta'ina ila allah şefii'una inde allah sallallahu ala kıymetli dinleyenlerimiz allah için sevenlerimiz Amellerin en faziletlisi Efdalu'l-i amal el-hubbu Lillah ve el lillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Siz bizi Allah için seviyorsunuz. Aramızda maddi menfaatler olmadığı halde, akrabalık olmadığı halde, sırf Allah rızası için biz size ayet hadis okuyoruz. İşte bildiklerimizden bildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz diye bizi onun için seviyorsunuz. Başka bizi sevmenizin ne manası var? Allah için kızmak Allah'ın düşmanlarına, hainlere, zalimlere, kafirlere, canilere, katillere, teröristlere ve sair Allahu Teala'nın dinini tahrif etmek, bozmak isteyen bir tatçı, reformist hocalara, ilahiyattan olsun, ve sair kuruluşlardan olsun, din adamı diye dini bozmaya çalışan ehl Sünnet dışı fırkalara niçin buuz edelim? Allah için buuz ediyoruz. Yoksa gelip bizim arabamızı taşlamış değiller. Efendim bize maddi bir zararları yok. Aramızda hasımlık yok. Biz niye kaderi inkar eden hocalara buz ediyoruz? Allah için. Biz niye Ehl-i Sünnet alimleri seviyoruz, velileri seviyoruz? Allah için Celle Celalü. Onun için bulunduğumuz konum amellerin en faziletli bu sevgiyle buluşuyoruz. Bu sevgiyle toplanıyoruz. Bu sevgiyle bir araya geliyoruz. Bunbaharek Cuma gecesinde haram aydayız. Zülkade-i Şerife çıkmak üzere sonundayız. Dört haram aydan peş peşe, üçü peş peşe olan birinci ay bitiyor. Çok büyük bir aya giriyoruz, gireceğiz. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan yani on dördünü on beşe bağlayan Pazar salıya bağlayan gece zülhicce-i şerife giriyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. seyyid Şuhur Şeyh Ramazan ayların efendisi Ramazan ayıdır. Ve a'zama hürmeten zülhicce. Haramlığı, yasaklığı en büyük olan da zülhicce aydır. Haramlığı, yasaklığı derken tabii işte hacca gidenler ihrama giriyorlar. İhrama girince ihramın birçok yasakları oluyor. İhrama girmeyenle giren farklıdır. İhram girmemiş adam efendim e, tırnak çeçebiliyor, işte tıraş olabiliyor. İhrama giren bunları yapamıyor. Mesela haramlar, yasaklar, ihramın yasakları ayrıyetten üstüne biniyor. Diğer haramlar her zaman haram, herkese haram. O başka. İhramın kendine özel yasakları var. O günahlar katlanıyor, cevaplar katlanıyor. Eee i Şerife biliyorsunuz eee menahi'l lealiyel hamse ve senede beş geceyi İbadetle ihya edene cennet kesinleşir. Bu beş gecede, üçü önümüzdeki on gecelerde, Zülitçe'de, beşin üçü, terviye gecesi, arafe gecesi, neher gecesi. Önümüzdeki sohbeti kaçırmayın. İnşallah yani, önümüzdeki perşembe cuma bağlayan geceki sohbette onları e, detayına gireceğiz. Oruçların fazileti, ibadetleri, gecelerinin namazları, istiğfarları, istiğfaratmın kıza, kurtaran istiğfarların, senede o gecelerde özellikle onları hep anlatacağım. Yani önümüzdeki haftanın dersi o. Çünkü terviye gecesinden evvel sohbet bir daha var. Bu mübarek cuma gecesinde birbirinizi haberdar edin. Hemen birbirinize telefon edin. Ben saat sekizde başlamak istedim. Niyet de ettik fakat e, tabii trafik çok yoğun olduğu için misafirlerimiz e, Suriye ulemasından Mahdül Feth e, orada Fetih Üniversitesi olarak bilinen bizim de efendi hazretlerimizle ziyaret ettiğimiz e, şam Şerif'e gittiğimizde e, videoları var bir kısmını seyretmişsinizdir o zaman tabi e, Şeyh Farfur'un e, Hüsamettin Farfur Efe, Hoca Efendi'nin e, kendi hanesinde fakat o tabi o mahedin e, yönetim başkanıydı o Suriye'de kaldı biraz siyaset yapıyor, idare ediyor falan oradaki nizamla düzenli ama ne, ne yapacak, nereye kadar ama işte o orada kaldı. Diğer o mahedin camianın diyelim işte medresenin bütün hocaları e, ekseriyetle Türkiye'ye geldiler. Şimdi birkaç tanesi Medine-i Münevvere'deydi, onlar da Türkiye'ye geldiler. Bir tanesi Mısır'da, hocaefendi, o da geldi. Şimdi bizi ziyarete gelmişler. Benim gitmem lazım ama ee, işte onlar öyle istediler onlarla biraz konuşuyorduk işte 10-15 dakika sizi biraz tehhir etmiş olduk fakat derdimiz bir davamız müşterek onlar da burada bir medresede toplansak da okutsak diyorlardı İbni Abid'in tehakü eden heyet e, o öyle kaldı 25 cilt olacak kitap 16 işte 18'e kadar çıkmış bizde 16'sı var bize ulaşan birçok ilmi faaliyetler durdu e, işte vatan kalmayınca ne olur arkadaşlar? Her şey vatana bağlı yani. E, Muacir oldular. Şimdi bize geldiler, şafir oldular. E, Birçok e, Mahmut Efendi Hazretlerimizin medreselerinde hoca olarak vazife yapıyorlar ama onlar da istiyorlar yani oradaki medresede bir ders verdiğimiz gibi burada da bir hepimiz bir, hepsinin kimi tefsirde iktisası var, kimi hadiste, kimi fıkıhta, kimi usulü fıkıhta hani bir arada olsak, bir kuvvet olsa çok kuvvetli hocalar yetiştirecek. Tabii onların da bizimle de müşterek derdimiz Selefi ve Habi hareketinin te telaşı var. Çünkü onlar buradaki Suriyelilere yönelik Mekke Mahidi diye bir şey açmaya kalkmışlar şimdi. Onu Mekke'deki üniversitelerle muadil tutacaklar. E, Mekke'deki üniversiteler ve Habiler elinde. Mekke Medeni ve Habilerin elinde. E, epey senelerdir Vahabilerin elinde. Kendini kurtaran zor yani orada okuyanlardan. E şimdi bizim bu Suriyelileri de onlar el atarlar. Buradaki talebeler de işte diploma peşinde çocuk, çocuğunu okutmak istiyor millet. E, o zaman burada bizim e, bir mahedimiz yok, medresemiz yok diye verirler Selefi Vehhabi akımına, Suudi Arabistan akımına. Ondan sonra çocuklarımızı kurtaramayız. Oradan o hocalar yetişirse Allah'a muhafaza işte biliyorsunuz. Onlar Allah gökte diyorlar, Allah'a mekanist nadir diyorlar. Peygamberimizi ziyareti yasaklıyorlar vesaire. Dolu, berbat bir bozuk itikatlar içine düşme tehlikesi. Derdimiz bu yani, daha bir çorba içemedim. Çorbam hazır, yanımda çorba getirdim bu sohbet ettiğim yere. Çorba içemedim yani. Sohbete başladık size yani. Bir çorbamız, akşam seni iğnemiz var, insülinim var, hapım var. Bak ne iğne yapabildim, ne şekere bakabildim. Dert yani, ümmet meselesi. Biz öyle ya doğduk, öyle büyüdük, geliştik, gidiyoruz. E şimdi bu muhabbarek adamlar, hepsi Allame-i Cihan. Beni de 40 sene okutacak hocalar var içinde. Ben neyim ki zaten? Beni derken ne yani ben? Muhacir oldular, vatanlarından koptu geldiler şimdi işte okutmak istiyorlar. E bizim tabii Türkiye'deki talebeler de biz buradan o zaman hep Suriye'ye onlara gönderiliyordu. İsmaila'dan, vakıftan her yerden. E şimdi hazır onlar buraya geldiler, istifade edilsin. Onlara yer lazım işte. Diyorlar bir 12 sınıf olsa, bir 12 sınıflık yer olsun. Bu kadar zenginler var. dakikada bir işaret etseler han yapıyorlar, hamam yapıyorlar. Adamlar bir şey istemiyor, on iki sınıf olsun, işte yüz yüz kişilik bir yatak yapalım, yatak yani falan işte dernek kurmuşlar falan. Dedim inşallah siz oluşturun, geliştirin, ben ilan ederim, ben, ben de garibanım biriyim ama ilan ederim. Müslümanlar var yani, Allah için sevenler var, bu muacirleri barına basanlar, bunlara bu kadar ayet, hadis, tefsir, fıkıh, tam eli sünnet bunlara, ben kefilim yani. İnşallah isimleriyle, vasıflarıyla, unvanlarıyla, iktisat sahalarıyla ve Resimleriyle yani görüntülü inşallah Bizim Facebook sitesine atacağız Oradan takip edersiniz cemaatimiz O ona göre Biz size ileride onların istedikleri şekilde hangi imkanlar lazım ilan ederiz ben Allah için duyurucuyum Ben kimseden Efendim bir maddi bir şey beklemem Ama Allah Şimdi kendimi feda etmek isterim yani Hizmet etmek isterim bu insanlara Çünkü biz onların mekanlarında O zaman ziyaret etmiştik Efendi Hazretlerimize beraber bu eset zulmü başlamadan evvel. O zaman da vardı babasından kalma zulüm ama yine onlar medreselerinde okutabiliyorlardı. Şimdi tabi orası ateş yuvasının yumağına döndü. Şimdi orada tehcir başlamış. Şam'daki bütün el sünneti sürüyorlarmış. Bütün Nusayri, Şiileri Şam'a yerleştiriyorlar. O zaman bir dağda kalmıştık Efendi Hazretlerimizle beraber. Hep eli sünnet Müslümanların vatanı. Onları Başka yerlere, uzak yerlere. Oralar mevki yerler, güzel yerler. Oralara musayrileri yerleş, Tehcir, milleti tehcir ediyorlarmış. Çok üzücü haberler. Neyse zulüm harşa dayansın bakalım. Esed'in zulmü harşa dayansın bakalım. Bu yakında zafer ve fethi olacağına delalet eder. Çünkü el çok çekti yani. 200 bin diyorlar ama milyon belki milyon şehit var yani. Hırzlar tecavüz edildi. Namuslara tecavüz edildi evleri yakıldı, yıkıldı. Neler edildi, neler edildi. O Esed'in kardeşi bir mahir diye birisi var. Oldu. Ne tecavüzcü zındık bir adam yani. Neler ettiler? Neler ettiler? Bu Ehli Sünnet'in çilesi biz hak üzere olduğumuz için çileli oluyoruz. Ahirette azab olmayacak Ehli Sünnet'e inşallah. Ama dünyada da Allah'ımızdan nusret istiyoruz, zafer istiyoruz, yardım istiyoruz. Onların dertlerini dinledik şimdi. Tabii o zaman... Ramazan Bulti'yi, Şeyh Ramazan Bulti vardı. O vefat etti. Onu patlattılar. Camide ders verirken. Yani. Edip Kellas Hazretleri vardı. Yüz küsür yaşında. O vefat etti. Yani birkaç sene evvel biz gittiğimizde. Abdülazak Alebi Hazretleri vardı. Emevi Cami Şimamı, Hanefilerin fakihi baş. Allem, o vefat etti. Birçok e, ulema, evliya vefat etti tabii. Geri kalanda buraya hicret ettiler. Allah'ım hicretlerini mübarek eylesin. Allah'ım bize e, güzel ensarlık yapabilmeyi nasip eylesin. Tabii hükümetimiz bu işte hassas oldu. Kelenleri hep aldı kabul etti. Yerleştirmeye gayret ettiler. Bundan dolayı ben hep dua ediyorum. Hükümete de özellikle Tayyip Bey'e çok dua ediyorum. Yani bu maddi olarak da sıkıntı oldu. Kaç milyon muhacir oldu ama bu duaya hak ettiler. Çünkü bu kadar bizim de vatanımız bakın teröristler bölmeye çalışıyor. Askerimiz polisimiz. Canlarını, vatanı için, Allah için, din için feda ediyorlar. Yani biz de tabii bu muhacirleri alarak ben öyle düşünüyorum ki bu hainler, bu şerefsizler bu vatanı böldürecekler idi. Ee, i̇yi de bir plan yapmıştılar. Bölünme şeyleri de hazırdı ama e, biz ki e, acıdık, Allah da bize acıdı diye düşünüyorum. İnşallah bu muhacirlere, e, bu gariplere, bu fakirlere ee, hükümetimizin, devletimizin e, bu kucağını açması yani koca Almanya 60 bin, 70 bin kişi alırım diyor. Koca bilmem ne yani 50 bin, 100 bin kişi zor alırım diyor. O da senelerce ittiler, almadılar. Görüyorsunuz haberlerdeki durumlar işte Mac Macaristan mı neydi? Yani spikerin işte kameramanların yaptıklarını çelme takıp çocuğuyla giden kadını koşan kadıncağızı düşürüyorlar. İşte efendim çocuk çoluğa Tekme atıyorlar. E bir de bizim Türk askerinin karşılamasına bakın, istikbaline bakın. Türk askerinin de haberlerde görüyorum tabi ben takip ediyorum sıralı. E onların o çocukları kucaklarına almalar, sevmeler, efendim o hararette sıcakta gelenlere su vermeler, küçük çocukların ağzına sular vermeler, analarını işte efendim neyse kardeşlerine ailelerine ikramlar. O bizim askerimizin Vallahi insan evladı ya Türk asker, İnsan evladı ecdadımız kıymetli ecdadın ahfadı yani evladı Fatihan yani hakikaten böyle bir surat asma onlar da orada saatlerce güneşin altında zor şartlarda yine böyle nasıl kol kanat geriyorlar nasıl yediriyorlar ikram ediyorlar yani son gördüğüm haberlerde ne kadar duygulandım ya şu gavurların yaptıklarına bak şu bizim elhamdülillah misafirperverliğim için e şimdi Allah Teala bu vatanımıza bağışlamaz mı ben düşünüyorum ki bağışlar ve böldürmez. ve böldürmeyecek. Ben Mahmut Efendi Hazretlerine bunu sordum. Bölünme tehlikesi çıkıyor efendi kaç ay evvel? Bölünme yok dedi bana. E bu söz Allah'ın izniyle Allah'ın sözüdür. Evliyanın çünkü febi yattıku ve bir esma ve bi yubsuru. Buhari en sahih hadiste benim dostum o makama gelir ki benimle konuşur, benimle görür. Gören gözü olurum, tutan eli olurum, konuşan dili olurum, duyan kulağı olurum buyurduğu bir makamda Mahmut Efendi Hazretleri. Senin benim gibi normal bir vatandaş değil yani tabi ki bu insan. Yani yok dedi bölünme dedi. Biz o zamandan beri rahatız elemle ama tabi bu çözüm sürecini çok kötü istismar ettiler. Hükümet iyi niyetle bu işe başladı başlattı. Belki bir sulh olur, salah olur, barış olur. İyi niyetle başlattı ama karşında Ermeni var. Karşında Zındık var. Karşında İsrail var. Yok diyor var. Karşında Müslüman Kürt yok ki. Karşında Müslüman Kürt yok. Kanal A'mı dediler ne dediler? Bizim site de bakın diyordu bugün orada haberlerinde rastladım. Adam haç çıkarıyor. PKK'lı orada düşmüş, yakalanmış, Haç çıkarıyor ya. Geberirken herhalde. Haç çıkarıyor. Bunu Müslüman Kürt olabilir mi bu ya? Haçla ne iş var bunu ya? İşte şimdi adam videoyu attık diyor seyredin diyordu yani. Adamların telsizlerden mesela, mesela şeyler... Tabii bizim asker polis de telsizlere yansıyor ya bu dağlardaki şeyler. Telsizde ne diyor? 1915'in intikamını alacağız diyor. 1915 ne? Ermeni çetelerinin efendim, Osmanlı memleketinden tehciri, sürgün edilmesi. Yine Osmanlı memleketinde de yerlerinden tehcir edilmesi. Neden? İşte Erzurum'u, Kars'ı, birçok efendim şehirleri, ilçelerde Müslümanları, çoluk, çocuk hepsini şehit ettiler. Ondan sonra toplu mezarlara gömdüler, tecavüz ettiler. Bu Ermeniler neler ettiler? Ejdadımız da bunları yine işte öldürme izni de var ayette ama fesat çıkaranların, o çetelere yardım edenlerin ama yine işte öldürme tarafını tercih etmeyip bari tehcir sürgün olsunlar da oradaki Ermenilerin, çetelerin yararlandığı bölgelerdeki düzenleri bozulsun diye yani altyapılarını dağıtmak için yaptı Osmanlı ecdadımız bunu. Haklıydılar, meşruydiler. E şimdi ki PKK'nın ne alakası var bunun? Ben Kürt'üm diyen adamın 1915'in intikamını alacağız. Yani Ermeniyim demek istiyor. Müslüman Kürt'ün ne alakası var bu işte? Ne alakası var? O zaman Hamidiye alayları bunları tehcir edildiği noktada e zaten Kürtler o bölgelerdeki Kürtlerden Osmanlı e, birçok e, bu işin tanziminin nizamını Kürt askerlerle yaptı. Kürt askerler de Osmanlı'nın tabiydi. Osmanlı'da her sınıf farıydı. Kürt askerler onların tehcirinde bu düzeni, bu nizam-ı Tanzimi kükler yaptı. Dolayısıyla burada Kürtlere bir zarar zeval gelmedi ki. Ama ne diyor ben? 15'in ha desene ben Ermeni'yim. İşte Burhan Kuzu abimiz geçen yine bir duydum bir yerden. E Ta ben de bildiğim şeyler ama kaç tanesi sünnetsiz çıkıyor diyor. Çıkmış diyor yine yeni. Ne arıyorsun yani? Bizim derdimiz Müslüman, Kürt'le ne, ne derdimiz olabilir yani? Ne alakası olabilir? Bela bu ama tabii geçen bir sohbeti sırf buna ayırdım. İşte bu, i̇şte bu kelle varken, bunlarda da bu para varken dedim çok şaplak yeriz hani. Çünkü gavur durmuyor, parasını, pulunu burada sarf edip, Müslüman Türk milletini zafa uğratmak, vatanımızı böldürmek istiyor. Son vatan parçası bunu. Biz buradan nereye gidebiliriz yani? Ben şahsen kaç defa hapistere girdim, çıktım, girdim. üç kere beni girdim, çıktığım var. Başıma ne hani tehditler var, şunlar oldu, bunlar oldu. Yani ben hiçbir yere gidecek halimiz yok yani bizim. Bazıları gidebiliyor, edebiliyor. Ben çıkamam bu vatandan. Ne olursa olsun, burada olsun. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Tek vatanımız var. Vatan iman vatan sevgisi imandan. E şimdi bu asker polis bu vatanı müdafaa için canını veriyor, seve seve feda diyor. İsimlerini okuyacağız. Yani ben geçen e, derste Bulunamadım. Efendi Hazretlerimiz bizi gecenin 3 buçuğunda aradı. Fas'a gönderdi. Bir ilmi heyetle beraber. Orada Fas Kralı'nın işte amcaoğlu, o devleti yöneten Emir İsmail e, ile görüşme var. İşte Reşidiye'de, Merakeş'te, müftüler, ilmi heyetler, e, meclisi ilmi heyetleri, istimalar vs. meseleler vardı. Benim de gitmemi uygun gördü mübarek. Ben kalktım gittim tabi ben de hastayım zor şu bu tabi 8 gün bana çok zor oluyor ama ne yapalım tabi biz büyüklerimizin hizmetindeyiz buyurdukları yere emrine gideriz bittik bulunamadım işte ondan evvelki hafta ya şey beri gelmesin diye burada dua etmiştim yani 2 hafta evvel o hafta 1-2 tane anca şey oldu yani inşallah dua ben tuttu diyelim e, o arada şimdi çarşaf liste 3 sayfaya sığmadı ya bu haftaki yani olan hadiseler ama irhamu men fil ardı yer rahımkum Siz yerdekiler acıyın, gökteki melekler sizin duanız. E melekler günahsız duaları reddetmez. Yerdekiler kim işte aç, açık, muacir, eset bombalıyor diye işte Türkiye bunlar acıyor. Allah da bize acıyacak ve vatanımızı böldürmeyecek. Böldürmeyecek İnşallah bu vatanda mahşer sabahına kadar bu millet İslam ile Kur'an ile abat olacak. İnşallah. Biz buna hem dua edeceğiz, dua ile kalmayacağız. Tebliğ edeceğiz, davet edeceğiz. Şehitlerimize destek vereceğiz. Ama Suriye politikasını eleştirenler eleştiriyorum yani. Çünkü mecbur artık kapıya dayanmış milyonlar bunları almamak, bunları ölüme terk etmekti. Onun için evet, ekonomik olarak işte 4 milyar dolar, Tayyip Bey'in açıkladığına göre 4 milyar doları geçti diyor. Bunun 450 milyon dolar mı ne dedi? Dışarıdan gelen yardım, bakın geri kalanın tümü bu imkanlarla bizim milletimizin, devletimizin imkanlarıyla. Allah Teala bu kadar merhamet eden bir devlete, bir millete zeval vermeyecek inşallah. Ve bu e, millet e, bu vatanda kaim olacak, paydar olacak. Şimdi geldiğimiz noktada tabii hala bazı sorulara muhatap oluyorum. Çok da ağrıma gidiyor. Yani işte bu polis şehit olur mu? Ya yani şu asker ölmüş şehit olur mu gibi bizim cemaatten yani bazı kişilerden bana yani çok ağırıma gidiyor. Ya daha ne yapacak da şehit olacak yani? Daha ne yapması lazım da şehit olması için? Ya vatan sevgisi imandan buyuradı Şerif. Bu vatan bizim vatanımız. Bu asker polis burada dayanmasa, direnmese adamlar Ermeni, Yahudi getirecekler, buraları işgal ettirecekler yani. Hiç adamların böyle benim Kürtlere özgürlük falan bununla alakaları yok. Direkt Ermeni ve Yahudi projesi yani. Tabi Avrupa Birliği Almanya şu bu bu işin çok içinde. Ya, Yunanistan hepsi içinde ama tamamen kafir bir oluşum yani. Dinsiz, kitapsız bir oluşum yani. Kitapsız bir oluşum. E şimdi bu adamlara karşı vatanı müdafaa ediyor adam. O arada öldürülüyor. Haksızları öldürülüyor. Mayın patlatarak kalleşçe şunca bunca yani Allah Allah! O bunun üzerine tabi asker operasyon başlatıyor, hareket başlatıyor polis. E ne yapacak? Ne yapacak? İşte adam iki polis için bu kadar savaş başlattırmış. Ya iki polisten bunun ne alakası var? Burada eşkıyalık var, yol kesmek var, haraç almak var, millete eziyet var, zulüm var, kendi Kürt vatandaşlarını öldürüyor, arabalarını yakmak var. Yani bu kadar fesat var, ifsat var. Bundan Müslüman Kürt de görüyor. Yani hala diyorsun ki operasyon niye yapılıyor? Ya bunu zerre kadar aklı vicdanı insafı olan Müslüman nasıl der ki operasyon dursun ya? Nasıl dursun ya? Buralar tahrir edilene kadar, özgürleştirilene kadar, oradaki Müslüman Kürtler huzura rahata kavuşturulana kadar bu devam etmesi gerekiyor. Nereye kadar gidersek için mutlaka devam etmesi gerekiyor. E bu ölen, tabi şehittir. Nasıl diyorsun sen şehit midir acaba diyorsun ya? Sen adamların, bu şehitlik herkese nasip oluyor mu? Bu kadar asker var. Bir milyon asker var. Bu şehitlik herkese nasip oluyor mu? Buraya da bir dikkat edelim. Birçoğunda hep annesi bana malum oldu. Babası rüyamda gördüm. Bunlar şimdi manevi işler. Şimdi bakıyorsun, ben tabi ulaşabildiğim kadar çok da haber aşırı takip edemiyorum. Vaktim, saatim çok müsait değil. Ama... Şimdi benim yanımdaki polis arkadaşın bir arkadaş şehit oldu. Eskiden Pendik'te berabermişler. Şimdi o bana açtı Facebook'tan şey gösteriyor. İnşallah şehit olurum. İşte böyle Allah için, din için falan. Neler yazmış ya birkaç güne verilen. Şimdi şehit o. O mübarek. Şimdi geçen gördüm bir gazetede bir tane şehit babasıyla konuşurken işte şeye gidiyoruz, operasyonda mıyız, neyiz, hakkını ele et baba. Şu dur budur. O da telefonla konuşurken o anda silahlar patlıyor. Canlı yayın yani. Adam cihaz telefonda dönüyor ve oğlum yavrum işte neyse derken düştü diyor e, telefon yine demek gelinde düştü sesi geliyor diyor eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne abdu ve resulü diyerek öldüğünü duydum diyor babası ya geçen gazetede yazdı bizim ne olacak ya öbür şey diyor bütün maaşını fakirlere dağıtıyormuş anası diyor ki sen diyor bütün paranı diyor hani e, subaylıktan falan şey, maaşları var veya polis. Maaşını diyor fakirlere dağıtırdın sen diyor. Yani şehit olmak için de özel bir vasfın olması lazım. Allah seni vetteh edemminkum şuheda ben sizden şehitler almak istiyorum derken tabii. Herkes de şehit almıyor. Hazreti Hamza gibileri alıyor yani. Hazreti Hamza gibileri alıyor. Makamı Allah'ın dinde muteber olan insanlara bu nasip oluyor. Bu herkese nasip olur mu? Yani saçma sapan konuşmayın. Saçma sapan sorular sormayın. Efendi Hazretleri bu devlete, Mahmud Efendi Hazretleri askerlik yapmıştır. Ve askere ne zaman gideceğim diye iple çektim diyor. Çünkü bu peygamber ocağıdır. Bazı komutan gelir namaz olur, abdest olur, o onun sorunu. Ama ocak peygamber ocağıdır. Vatan İslam yuvasıdır. Ecdadımızdan bize emanettir. Hazreti Fatihlerin, Hazreti Yavuzların emanetidir. Şu kanıyla yoğulmuş bir vatandır. Efendim işte laiklik var şu var bu var ya Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyetin kurulduğunda e, Resmi dini İslam'dır yazıyordu Bu Çanakkale'yi Kazananlar Bu vatanı kurtaranlar Bu İstiklal Savaşı'nı yapanlar e, tabii ki bu işte en büyük görevi gören yine hocalar Bu direnişi başlatan kafirlere karşı Sütçü imamlar Nene hatunlar e, Cami cami gezip dolaşan alimler Teşvik eden Efendim, Özbek tekkesi, bütün silah sevkiyatı yapan e, Üsküdar'daki Özbek tekkesinden Anadolu'ya geçiş. E bütün bu işler tekkelerle, zaviyelerle, ulema ile, evliya ile, şeyhlerle, meşayh ile yapılmış. İlk meclisin açılışındaki resimleri görün. Sarıklı hoca efendiler orada duadalar yani. Orada payı olmasa asker onları yanına alır mı o hocaları? O resimde niye varlar? Onu bir düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu millet İstiklalini Allah için din için vatanımız olsun ezanlarımız susmasın diye efendim çoluğun çocuğunu feda etmiş yüz binlerce vatan evladını feda etmiş kurtuluş savaşı yapmış İstiklal savaşı yapmış işte Çanakkale destanı yazmış bir millettir burada ilk öge din ve imandır ya Allah Allah Allah Allah diyerek yürüdüklerinden de mi anlamıyorsun yani Ha sonradan tabi İslam, dini İslam'dır, şey çıkarılmış şunlar, bunlar arizi şeylerdir. Ama toprağın yoğrulması, bu kadar ecdadımızın, bu vatanın müdafazası yapması Allah için, din için, kutsallar içindir. Bayrağımız şehitlerin kanını temsil ediyor. Efendim, kutsalımızdır. Bu uğurda, şimdi biz burada namaz kılıyoruz, cuma kılıyoruz, bayram kılıyoruz, bu kadar insan namusunu muhafaza ediyor. Bütün bunlar bu askere bu polise bağlı. Bunlar bu emniyeti terk etseler her yer yağma olur ya. Ne namus kalır ne bir şey kalır. Aa Suriye'de cemaatla namaza gidebiliyorlar mı? Aa Irak'ta bir cuma bir bayram namazında toplanabiliyorlar mı? Yani dinin yaşanması şairinin ikamesi vatana bağlı. Vatansız hiçbir şey olmuyor. Olmuyor işte önümüzde vatanlarından sürülen ehl müslümanların durumu ortada. Şianın elindeki, Nusayrilerin elindeki kafirlerin işgali altındaki topraklardaki durum ortada ya. E şimdi şurada bir güvenlik varsa, bir hatta gidiyorsak, bir namaz kılıyorsak, bir medrese bir talebe okutuyorsak ya bunlar hep bu asker polisin sen hala şehit olur mu olmaz mı? Ne aif şey ya. Tabii ki şehit olmak için Müslüman olmak lazım. O ayrı bir şey. Yani Müslüman olmayana bir şehit demeyiz. O ayrı bir durum. Ama bizim askerimiz polimiz Müslüman. Şunların amellerini, salih amellerini görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Seçmece insanlar yani bunlar. Allah Teala kabirlerini nur eylesin, Amin. derecelerini âli eylesin, Amin. vatanımız, milletimiz, ehli sünnet ümmetimiz tarafından onları hayırla mükafatlandırsın. Amin. Allah ruhlarını ferahnâk eylesin. Amin. Amin. Bu dualara devam edeceğiz. Biz onları onlar bizim bu vatanda huzur üzere yaşayıp e, efendim maddi manevi istifademiz için canlarını sepesi ve feda etmiş kahramanlarımız bizim. Biz onların isimlerini anmadan nasıl sohbet yapacağız yani? Ruhlarına okumadan, isimlerini anmadan toptan pazar 15 şey ruhuna fatiha olmaz, ayıptır bu. Mecbur isimlerini sayacağız şimdi biz. Onlara tabi ne kadar değer versek az. Onun için evvela yani dersimize başlarken bu mübareklerin isimleriyle başlıyoruz. Şehadetlerimizi, fatihalarımızı, hediyelerimizi göndereceğiz. Minnettar olduğumuzu bildireceğiz. Allah'ımızdan çok rahmetler, niyaz edeceğiz. Ondan sonra diğer bazı hususlara gireceğiz inşallah. Şehit askerlerimiz, yani bu benim okuduğum son isimlerden sonraki şehitlerin tümüdür. Arkadaşlara son derece özenle takip ettiriyorum. İnşallah kaçırmamışlardır. Subay İlker Çelikcan, Assubay Cemre Salih Közen, Assubay Deniz Göçkün Assubay Mustafa Özdemir Assubay Okan Taşan, Uzman Çavuş Harun Saltalı, Uzman Çavuş Tayfur Hançer Uzman Çavuş Tolga Artu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Onbaşı Fatih Turu, Er Adnan Ergen Er Batıkan Avcı, Er Cihan Aksarı, Er Gökhan Çakır, Er Mansur Cengiz Er Muharrem Eksüz, Er Rasul Coşkun Er Uğur Yıldız, Er Yusuf Beylem bu Yarbay vardı. O burada mı? Yarbayımız vardı, üst rütbeli. Neydi adı? İlker? Çelikcan. İlker Çelikcan. Evet. Subay yazılmış o üst rütbeli. Allah indinde rütbeye bakmaz ama onun çok kahraman olduğu, saatlerce orada çarpıştığı bilfiil, bir askeri kurtarmak için, bir askeri kurtarmak için kendisini saatlerce yani en önde şey yaptığı, e, mücadele verdiği, cihad ettiği, e, haberlere yansıdı. Ya Rabbi ruhlerini şad eyle, kabullen nur eyle derecelerini âli eyle. Ruhlerine vasıl olmak üzere biz ne yapabiliriz? E şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim ne yapacağımız. önce dualarımızı yapalım. Bir kelime-i şehadet ki 7 kat gökler yerler terazinin bir kefesine konsa bir kelime-i şehadetin sevabı onları, onlara ağır gelir diyor hadis-i şeriftir. Bir kelime-i tevhidin sevabı. Onun bir kelime-i şahadet okuyoruz, bir kelime-i tevhid okuyoruz. Ondan sonra e, ruhlerine hediye ediyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede mâ ilmullah. Allah, Allah, Allah. Burada ya Rabbi, bu şehadet ve tevhid ne kadar olsun? Kaç tane olsun? Her an ve saniyede, göz açıp kapayacak en az zaman diliminde Allah'ın ilminde bulunanların, ilminin kuşattığı ne kadar şey varsa onların adedince şehadet ve tevhid olsun. Amin. Hepsinin sevabı ruhlerine vasıl olsun. Amin. Amin. Allah'ım var. Mahşere kadar, sabaha kadar bitiremezler. Bu sevabı onlara vasıl olunca. Çünkü biz hayatta olduğumuz için bu sevaba e, nail oluyoruz. Bir de tabii on binler, yüz binler bizle beraber okuyor. Bu yayını izleyenler. Sonra hepsini hediye ediyoruz. Onlar çok seviniyorlar. Ve e, memnun oluyorlar. Şimdi bu noktada ben şöyle bir öneri getiriyorum. Sadece dua ile kalmayalım diyorum. Bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlarda bulunalım diyorum. Bu işi biraz ciddiye alalım. Şehit aileleri, şehitler destek görsünler. Teşvik olsun. Yani onlar, yani bu millet bizi yalnız bıraktı, acımızla kaldık dememeleri için. Ee, i̇nşallah Mehmetçik Vakfı'ndan işte hesap numaralarını adresi istedik. Lale Gül TV ve Lale Gül FM de. Önümüzdeki günlerde artık işte onlardan gelen habere göre Mehmetçik Vakfı'ndan ee, şehit askerlerimiz için Mehmetçik Vakfı'na mutlaka yardım yapmanızı, Allah rızası için şehitlerimizin ruhuna vasıta olmak üzere hayırlar ve bağışlarda bulunmanızı birçokları görüyorsunuz. Evlerine, ocaklarını görüyorsunuz haberlerde. Öyle zengin bir aileler değiller. Muhtaç, fakir aileler var, yetimler var. Bunlara yardım yapmanızı ben Allah için rica ediyorum. Ee, evvelce biz de kendimize göre bir ufak bir şeyler yaptık ama şahsen oldu onlar. Şimdi ben genel cemaatimden bu artık e, önemli bir e, zaman dilimindeyiz herkes e, bir faaliyet yapması lazım memden ben, bu kadar geliyor e, Lale Gül e, TV'den takip edersiniz Mehmetçik Vakfı'nın e, başka yerlerden de ulaşabiliyorsanız yapın yani Mehmetçik Vakfı'nın ya, e, bu askerlerimize e, ruhuna hediye olmak üzere bağışlarınızı bekliyoruz inşallah urrahman ondan sonra şehit polislerimiz bu sefer tabi eee Polis sayısı yani benim şeyimden sonra 29 tane şu an sırf polis şehidimiz var. İşte 2 hafta içinde bizim e, sohbetten sonra 29 tane sırf polis. Asker 20 tane. Geçen derginin kapağını yaptık yetmedi. içine koyduk bir sayfa yetmedi. Bu nedir arkadaşlar ya? Bu nedir ya? Bu ne katliamdır? Bu ne zulümdür ya? Ne kudurukluktur ya sen? Ne istiyorsun ya sen? Derdin ne ya? Yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun. Kimse sana bir şey diyen yok. Doğuda, güneydoğuda özgürlük var, hürriyet var. İnsanlara karışan yok, görüşen yok. Sen ne istiyorsun ya? Esas oranın halkına zarar vermek istiyorlar. Esas oranın halkını tehcir etmek istiyorlar. Oradaki Müslüman Kürtleri oralardan, yerlerinden, yurtlarından etmek istiyorlar. Büyük bir bela ya, yani, Büyük bir bela. Onun için çok dua edeceğiz inşallah. Ee, i̇nsanlar soruyorlarmış bize yani ne okuyalım ne derim ya Sizin cemaatımız Kıymetli cemaatımızda kıymetli Nenelerimiz var Yani ağzı dualı dedelerimiz var Çok yaşlı e, Tabi bulu ermemiş günahsız Yavrularımız var ama dediklerimizi okuyabiliyorlar Tabi 9-10 yaşında da okuyabiliyorlar e, Bunlara benim tabi en büyük Tavsiyem e, Selamun kavulemin rabbirrahim Bu terör belasından Vatanımızın bölünme belasından kurtulmak niyetli Selam kurtuluş demektir Arapçada Selametten gelir. Selamun min rabbir Ruhim. Bu Yasin Şerif, meşhur hemen, hemen herkes bilir. Bunu 1479 kere okunacak. Yani benim Selam Resalem var. Selam Resalesi birçok evinde vardır, eski bir Resalemdir. İlk kitaplarımdandır. Selamla ilgilidir o. Selam Resalesin sonunda da var. Bu sayıyı unutmayın. 1479. Tesbihi imameyle 100 tutarsınız Müezzinleri katmazsınız Çünkü müezzinsiz 99 eder İmameyle 100 eder Sayıya rahat lazım şifre gibidir 14 kere oldu mu 1400 eder 79'u da ayrıyetten 2.33-66 eder üstüne 233'ten sonra ilave yapıyorsunuz 79'a sayı bali olduğu zaman Tek oturuşta Kıbleye yönelik abdestli Efendim, Gece teheccüdü olursa daha iyi olur Cuma gün iki akşama 45 dakika kala olursa Cuma akşam ezanına çünkü kabul saati var yarın Cuma'dır kabul saati o son 45 dakikada falan gizlidir yani birinin duası var ya memleketi kurtarabilir dua deyip geçmeyin bazen komutanlar yani İstiklal Savaşında Çanakkale ve vesaire birçok işgal tehlikelerinde İstanbul'da işgal oldu biliyorsunuz. Ee, bir hadise vardır, meşhur bir hadise vardır. Komutan çok zora düşer. İşgal kuvvetlerine karşı. Az daha kaybedecek duruma gelir. Yerinde söylüyorlardı. Ben tabii biraz unutuyorum. Yani Aksaray taraflarında bir nenenin duası çok makbul bir nene olduğunu söylerler. Komutan ona ziyarete gider. der, artık kapıya dayandı. Sen duası müstecap olduğunu söylüyorlar. Yani insanlar tabii denemişler duanı. Bir dua eder misiniz vatan için? Şimdi tabi ben, ben 479 şunu söylüyorum. Benim kitaplarımda belki yüzlerce hacet duaları bulabilirsiniz. Ama tabi ihlas başka bir şey. O nene öyle Yasin okuyarak, selam-ı kavlen çekerek değil. Direkt Allah'a şunu der. Ya Rabbi, işte kaç yaşındaysa ben bu yaşa geldim. Bir namehreme, bir yabancıya Müslüman olsa bile... Bir namelime, saçımın telini dahi göstermedim. Haramlardan böyle sakındım. Namusumu muhafaza ettim. Şimdi sen benim bu saçımı bu saatten sonra, bu yaştan sonra gavurlara mı göstereceksin? Gavur tanımaz, nene, dede tanımaz. Hepsini açar saçar. Bunun üzerine, hat lehimize döndüğü, birçok alim tarafından anlatılmakta, bazı kitaplarda da bu kayıtlarda geçmektedir. Yani iktidar olduktan sonra bir nene bir vatanı kurtarabilir. Bir nenenin duası. Çünkü arkada dua ordusu olmadan öndeki silahlı ordu çok başarılı olamaz. İki kanatsız uçulmuyor. Mutlaka manevi cenah. Zahiren silahımız mükemmel olacak ve etti ulüme vestaatun minkube. Ayet ve <Sessizlik> kıyamusala Namazı hakkı yakılın ayeti. Nasıl bize 5 vakit namazı farz ettiyse düşmana karşı elinizden gelen son kuvveti hazırlayın ayeti de silah, e, mühimmat depolamayı ve hazırlamayı ve kullanmayı bize farz etmiştir. Namaz gibi farzdır. Şimdi askeriyenin silahta, teknolojide ilerlemesi çok önemli. Şimdi bak bombalıyorlar uydudan, birçok dağı mağarayı uydudan görüyorlar. İşte bu Göktürk uydusundan evvel ondan bundan bilgi alacak. Ondan bundan bilgi alınca da ne yapacak seni? yanıltacak. Çünkü uydular kimin elinde? Gavurların elinde. Ama şimdi senin kendi yerli uydun olduğu zaman tam isabet olduğuna dair birçok bilgi geliyor şimdi askeri istihbaratta, dağlarda, mağaralarda bu zındık gebertirken. Eskiden bu isabetin üçte biri yoktu. Çünkü neden? E teknolojin yok. Adama soruyorsun ki bunlar nerede? Adam zaten Allah'ın yavru Almanya onun arkasında, İsrail onun arkasında sana doğru bilgi verir mi? Örmez. Onun için uçağını kendin yapacaksın yolda kalmamak istiyorsan. E bir Kıbrıs Harbi'nde lastik yüzünden az daha şimdiki kazandığımız yeri kaybediyorduk. Lastik bulamadık diye. O zaman Libya lastik verdi de Erbakan Hoca hükümetteydi. Libya'nın verdiği lastiklerle falan son dakikada o hamle kazanıldı. Yani bir lastiğe muhtaç olursan nasıl harp edeceksin? Kendin üreteceksin. Ayet sana söylüyor. Gücünüz yettiği kadar silahınızı, kuvvetinizi hazırlayın. Çelik geleğidir, zırhıdır, ona göre tedbiridir, teknolojisidir. Maalesef yine işte bu kadar görüyorsunuz. Kaybımız var. Tedbir daha fazla alınsa bu kadar kayıp olmazdı deniliyor. E senden zırhlı araç istiyor, polis ediyorlar. Bu orası çok az risklidir. Hadi size zırhlı araç vermeyelim derken orası orayı patlattılar. Ya adam zaten biliyor neresi zırsız. Onu patlatıyor. Yani tedbir şart. Mevla emrediyor. Biz nasıl namaz kılıyoruz Müslümanız diyoruz. E, emrediyor sana. Silah hazırla diyor sana. Tedbir al diyor. Tedbirinizi alın. Bu ayetler kime yani? Kur'an sadece mezarlıkta cenazenin ruhuna mı okunacak? Yani mübarek insan Kur'an'a baksan zaten bu hale gelmezdi. Hey gidi bizi Kur'an'dan ayırdılar, soğuttular bu hale getirdiler. Bu millet Kur'an'a tabi olsaydı bu yavrulara bu kadar ram olur muydu? Bunlardan bu kadar medet bekler miydi? Bunlardan fayda gelir mi ya? Önden silah satıyor, arkadan düşmanına da silah veriyor. Hem de ona öyle silah veriyor ki sana bir düşüğünü veriyor. Teknoloji bir düşüğünü sana veriyor. Ne kadar ambargo uyguladılar Türkiye? Ya e bunlar yani benim yaşım çok değil ama birçoğunu gördüm yani yaşadım ya yani haberlerde. Onun için... Şehit polislerden daha fazla şehit oldu işte bu araçların tabii güvenliği olmadığından herhalde. On 13 tane 14 tane bir kere de oldu. Rabbim ruhlerini şad eylesin, kabullen nur eylesin, okuyoruz. Adem can kurtaran Ahmet Akalın, Ahmet Kılıç, Akif Hatunoğlu, Ali Koç, Ali Rıza Güneş, Aydın Naziloğlu, Bekir Serhat Kaya, Burak Zor. Bu mesela şehit olmadan önce, ya Rabbim. Bize de o şahadet şerbetini senin yolunda cesurca savaşarak ulaşmayı nasip eyle diye Attığı son şey. Bu kardeşimiz. Burhan Gatvar, Fatih Cilbey, Fehmi Şahin, Haluk Varolu, Hasan Eser, İbrahim Derindere, İbrahim Hallaksoy, İlker Narın, Kadri Özkara. Mehmet Hüseyin Balta. Onun babasıyla görüştüm. Bursa'dan cemaatimizmiş. Adam cihaz beni teselli edecek az daha ya bi Maşallah. Sabır. Rıza. Kazaya rıza. Kaderer. Teslimiyet. Müslüman insanlar ya. Aileleri öyle. Mehmet Parlak, Murat Savaşkalem, Mustafa Turanlı, Muzaffer Can Ersoy, Olgun Kurbanoğlu, Tanju Sakarya, Yalçıntalık, Yaşar Doğançay, Yılmaz Dikmen, Yusuf Yelkenci. Bu polislerimiz şehadet içmişler Bizden de bir kelime şahitlik beklerler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefesin adad ma isahu ilmullah. Allah Allah Allah. Bir kelime-i tevhid, bir kelime-i şahadet, bir lafza-i celal kökler yerler onun karşısında ağırlık tutamaz ya. Bunların sevabı o kadar ağır. Dağlar gibi rahmetler halinde. Kabirleri nelerde? Allah sizin gezip dolaştığınız yerleri de biliyor. Öldüğünüzde yattığınız yerleri de biliyor. Kur'an'da böyle buyuruyorsun. Kurban oldum sana Allah'ım. Hangi makberede medfun ise bu şehitlerimiz hepsinin ervahine teker teker bu şehadetlerden haslan cümlesi ve dağlar gibi rahmetler halinde şu saatte şu vakitte iyi eyle ya Rabbi kabirlerini nur ya derecelerini Hale ile ya Rabbi. Bütün yapılan sohbetlerden, okuran Kur'anlardan, Mevlid-i Şeriflerden, zikirlerden, bütün bu vatanımızda, vatan toprakların, her köşesinde okunan ezanlardan, namazlardan, şavaplardan onları hissedar eyle ya Rabbim. Amin. Amin. amin. Allah'ım salli aleyhi <gülüyor> ve Ruhleri için buyurun El Fatiha. Asker ve polis şehitlerimizin ruhleri için. Euzubillahimineşşeytanir. <gülüyor> Elhamdül Er-Rahman'ın, er Malik. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in, ihdina's-sıratal müstakîm. Sıratollezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim -al. Yedi Kur'an-ı Kerim Fatihasız. Fatiha'yı kaldır. Yedi Kur'an buraya koy. Bir Fatiha'yı bırakın. Yedi Kur'an'ı tartar. Bir Fatiha 7 ayettir her ayeti bir Kur'an'dan daha ziyade sevap kazandıracak kuvvettedir. Allah bazı surelere fazla kuvvet vermiş. Bu Fatiha-i hediye eyledik Ya Rabbi, vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Bu hususta da, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, malulleri, Dul ve Eğitim ve Yardım Vakfı var. Bunlara yardım konusunda da Allah razı olsun. ben teşvik ediyorum. Bunların da hesap numaraları vesairesi, Lale Gül TV tarafından işte e, sizlere ulaştırılacak, ekranlarda gösterilecek. Ama siz kendi imkanlarınızda ulaşıyorsanız, Tabi dikkat edin resmi kurumlar olsun. Saatekarlar olur internette çok oluyor böyle dolandırıcılar. Bunlara dikkat etmek lazım. Resmi kurumlar olduğuna dikkat ederek doğru hesap numaralarına yatırmak lazım. Bu şehitlerimizin ruhlarına gitsin. Çoluk çocuklarına hediyeler gitsin. İşte kurbanlar kesiliyor. Etler gitsin. Sizin de sevabınız olsun. İştirak hisseniz olsun. Allah Teala kabule kariyin eylesin. Amin. Evet. Şimdi Gelelim başka bir konu. O da nedir? Tabii bu meselelerden dolayı ortalık karışınca insanlar yürüyüşler yaptılar, yapıyorlar. Meşru haklarıdır yani. Bu arada bu yürüyüşler sırasında veya bazı kimselerin dükkanlarına iş yerlerine zarar verdiler diye haberlerde tabii gördüm. Bu da bunu da uyarmak istiyorum halkımıza. Şimdi millet benden her hususta konuşma bekliyor. Ya ben başbakan değilim. Reis de cumhur hiç değilim. Bürokrattan biri değilim. Garibanın biriyim. Ama tabi sevenim var. Çok. Onun için severler, akıncı gençler severler, davabi olmayanları. Selefi olmayanlar hep severler. Ülkücü gençler severler. Alperen gençler severler. Severler yani. Allah hepsinden razı olsun. Benim, benim sevenim bu hususta çoktur. Şimdi tabii bu noktada Muhammed Keskin hocam efendiyle beraber yolculuktaydık. O arada da anlattı bana. Demin de dediğim gibi Efendi Hazretlerimize tabii devamlı haberler ulaştırılıyor. O da çok üzülüyor ama tabii dua ediyor. Ne yapsın? Bu dağlıca şehitleri bildirilince kendisine böyle bir hain, tuzak oldu, şehit oldu falan. Ne mutlu onlara! Şimdi bir Allah dostu, bir veli, bir kavsa ı azam, bir müceddit, bir insan ne mutlu onlara! Yani şehitliklerini tasdik ediyor bir veli. Senin benim dememe manası yok. Ne mutlu onlara! Tûbâ lehum mani Kur'an'ın tabiriyle, müjde olsun onlara, ve hüsnü mahâb, ne güzel akıbetler, onları bekliyor. E şimdi, Efendimiz bunların şehadetini tasdik ediyor. Ve bu vatanın müdafası uğrunda bu askerin, bu polisin bu gayretlerine çokça dua ediyor. Başımızda böyle büyük bir veli varken, tabii başka velilerde mutlaka vardır, vatanımız boş değil. Altında üstünden çok vardır. Ama onların da tasarrufları vardır. Bu kadar şehitler vardır, madem ölmezler diyor Kur'an-ı Kerim. belahya asıl diriler onlardır şimdi kalkmış birisi. Ne ölmezler. Bal gibi ölüyorlar. Ya kardeşim dinsiz misin, kitapsız mısın ya? Kur'an okuyorum sana. Bel ahya, Geçen bir komutanımız videosunu izlettirdiler bana. Artık rütbesini unuttum maşallah. Askerler dizilmiş komutan ve Kara Suresi diyor. İşte rakamını söylüyor. He? Yarbay, he. Ben tabii rütbelen çok unutuyorum. Bir yarbayımız. Ne kadar memnun oldu. Yok o başkaydı herhal. O şehit olan değil. O da şehit oldu? Bilmiyorum. Ben sanki bana izletilen videodaki bilmiyorum şehit olup olmadığını. Allah Teala hayatta olanlara acil şifalar ihsan eylesin yarallarımıza. Yani ayet okuması bir komutanın Kur'an'dır. Bekara suresidir. Allah öl, ölürler demeyin buyuruyor. Asıl diler onlardır. İşte komutanlarımızdan istediğimiz örnek davranış. Kur'an ile ayetlerle zikirle Allah Allah Allah diyerek yani en son Kıbrıs'ta yaşadığımız gibi komutanlar. Çıkan vuruluyor, çıkan vuruluyor. Bizim ölülerimizin üzerinden geçiyoruz diyor askerler o zaman. Efendi Hazreti çok anlatırdı. Kıbrıs meselesinde çok dinlerdi hep. O zaman oraya katılanlardan da dinlerdi hep. Bazıları da çok naklederdi. Eski sohbetlerde kitaplara bakan görür onları. Komutan ne dedi? Allah diyerek görürün. Allah Allah Allah dedik. Ondan sonra askerler diyor. Kurşun sağımızdan göçüyor, solumuzdan geçiyor. Bir yerimize bir şey olmuyor. Bizim şehitlerimizin üzerinden geçtik, bir kısım şehit olmuştu baştan ama sonra Kıbrıs'ı fethettik diye Efendi Hazretleri onlardan naklederdi. Ben hep kürsülerde dinlemişim. Onun tanıklarıyla görüşmüştü. Dolayısıyla bu dava hak bir davadır. Bu vatan müdafası meşrudur. Bu hususta sadece müdafaa olmaz. Çözüm sürecinde yapılan yanlışlara bir daha dönülmemelidir. Müdafaa yok. Taarruz etmek lazımdır. Taarruza geçirmesi lazımdır. Şimdi neyse Validen almışlar, yine askere vermişler bu emrini. Çok doğru yapmışlar, çok doğru yapmışlar. Ehline vereceksin. Ben geçen kastedede yazdığım yazıya dikkat etsinler. İnne allâhe emur kumentü öddül emanetilâ Allah emrediyor, emanetleri ehline tevdi edin. Ya bunlar canını veriyor, bunlar, cebe, bunlar bunun projesini yapmış. Senelerce bu usta eğitim bunlar almış. Vali bilmez bu işi yahu. Vali bilmez bunu. E şimdi doğru yapıldı ama yapılan yanlışların Tsunami'si şu anda hala vuruyor. Allah'ım durdursun Fazbu Kerem'iyle. Bir daha bu yanlışlara döndürmesin allah Teala. Askerimize, Allah'ım komutanlarımıza bu gavurları nasıl önleyeceklerini, nasıl etkisiz hale getireceklerinin sırrını Allah'ım ilham eylesin. Amin. Allah öğretsin Allah. Kurban oldum öğretir Allah'ım. Öğretir yani. Bu Evliya Allah zuhur eder. Ervah, ruhaniyeler tasarruf eder, devam eder. Muhammed Efendi Hazretlerimizden bizzat kendim Kalabalık cemaatle kürsüden dinledim Belki Sohbet kitaplarında da geçmiştir Kaç kere dinledim bir kere de değil Kıbrıs'ta pilota Verilen şey hedefler yanlış Girmiş işte ne diyorsunuz Ön şeye Şeyde de kimse yok Yani küçük bir şey işte Bombalamak için Hedefleri neyse filan Arkada sarıklı sakallı bir zat Peyda olmuş Ödü kopmuş uçağı düşürecek. Bu nereden girdi vurdu? Gelmiş. Demiş ki nereyleri bombalayacaksın? Demiş şu ki adı verdiler yani şey verdiler adres. Barmış. Yanlış. Ben nereyi dersem oraya bombalayacaksın. Ve her vurduğu alttan haber geliyor tam isabet. İşte demin dedim ya uydum uydu muydu o zamanlar bizim elimizde olmadığından Kıbrıs törevleri yanlış yanlış. Gavurlardan aldığım bilgilerle şeydi. Adam sana zaten Amerika. Beşinci filoyu getirdi oraya ee, şey, Gider Kıbrıs'a sakın çıkartmayın diye Erbakan Hoca çıkalım diye talimatı verdiği zaman ki o işin esas kahramanı odur Ecevit değildir Onu Erbakan Hoca'nın ağzından dinlemişim yani Bizzat ağzından dinlemişim Erbakan Hoca'nın Mina'da bir haç gecede Haç zamanında Mina'da gece anlattı efendi Hazretlerimize. bize demirel ara biz dedi emri verdik askere Asker zaten elhamdülillah meraklıydı bu şey Biz yürüyün çıkın askere verdik emri diyor Demirelde ana muhalefet, Ecevitte gitti İngiltere'ye, Ecevit İngiltere'deydi o zaman, yani ben de bir şey bilmem ama bir şey de bilirim yani. Ondan sonra, Temirel'i e de aradıksa, orduya zaten çık diye, şimdi eskisi gibi internet, o zaman internet yok, şimdi olsa tık desen her tarafa haber gidiyordu o zaman haber geç gidiyor. Ordu harekete geçti, Demirelde ana muhalefet dedi buna ki, böyle böyle bir şey düşünüyoruz, sana da bildirelim yani. Dedi bize şey, sakın Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin ha. Erbakan Hoca'nı ağzından dinlemişim yani. Hükümette olan o zaman başbakan yardımcısı. Dolayısıyla o zat o pilota bombalayılması gereken yerleri söyledi. Bu da meşhur bir hadise. Ondan sonra e, atışlar bitti. O pilot dedi ki ben sizi nerede bulayım? Dedi ki sen, ben dedi, Veysel Karani'nin kabrinden gerisi soldaki ikinci mezar benim, dedi. Efendim sana hatırladım. Şimdi Veysel de bir Sihir ziyaret ilçesinde var, gittim oraya. Bir da var, şimdi Işık'tın elde, oraya da gittim. E fakat, ee, orada tabi 600 küsür sahabi vardı o zaman. Şuna bunu Sayri Esed rejiminin eline geçince, İran'a verdi orayı, Rakka'yı o zaman. Orada 600 sahabenin kabirlerini yıktı geçirdiler. Üç tane Hz. Ali'nin taraftarı diye Ammar bin Yasir, Übey ibn-i Üveysel Karani'nin mezanı bıraktılar. Geri kalan bütün on binlerce sahabe, tabi'nin, nice adamın mezanı çiğnetiyordular yani Şia'nın. Sonu oradaydı, tabi işte etki tepki meselesi. Nusayr-ı rejim onu yapacak, şimdi de e, bu işit belası, bu Hâbi bunlar geldi işte oraya, orayı başkent yaptılar falan neyse. Allah'ım hala eylesin, yeniden Osmanlı'daki harita var, sahabenin kabirleri tek tek yazan harita var. O tane yeniden inşallah sahabenin kabirlerinin üzerine yazabilecek eli sünnet bir idare oraya nasip eylesin Suriye'ye. Amin. O zat ne dedi? Ben Veysel Karani'yim demedim, Veysel Kara Üveysel Karani'dir doğru telaffuz. Üveys el Karani'nin mezarından soldan ikinci kabirdeyim dedi. Yani veli Allah onun ruhaniyetine tasarruf yetkisi vermiş. Ve abilerin en büyük Kaynani İbni Teymiyen, İbni Teymiyen'in baş adamı talebesi en büyük İbni Kayyim'dir. İbni Kayyım bile Erroh isimli kitabında diyor ki, Ebu Bekri Sıddık gibi zatların ruhlarına Allah öyle bir tasarruf verir ki, o şekillenir, cesede giren ölü dirilmiyor. Ama şehitlerin ruhlarına ölü demeyin buyuruyor ya ölü. Onlara öyle bir şey verir, güç verir ki diyor, bir büyük orduyu bir geçmiş büyük zatın, vefat etmiş zatın ruhu hezimete uğratabilir. Bunu Vehhabilerin en büyük kaynağı İbni Kayyım söylüyor ki onlar kabir ziyareti falan ölmüş gitmiş derler ama onların şeyhleri hocaları bile bunu itiraf etmek zorunda kalmış dolayısıyla bu bir gerçektir geçen o şey anlattı spor şeyi ben bizim siteye de koydum o videoyu öne alsınlar o videoyu arkadaşlar o videoyu koydum Sip. Ahmet senin spor programında anlattı Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta anlattı ya e, eski hakem, hakem anlattı. E, bütün mi, milletin önünde anlattı. Diyor ki sarıklılar, sakallılar, öyle sarıklı sakallı insanlar görüyoruz. Kurşun oradan geçiyor, vurmuyor. Buradan geçiyor, vurmuyor. Mümkün değil. Böyle diyor, şey gibi oluk gibi kurşun atılıyor. Kimseye bir şey vurmuyor. Ama sakallı, sarıklı insanlar gördük diyor. Görenleri anlatıyor. Adam, yani spor programında öyle bir konuşma geçti ki diyanette öyle bir malumat yok yani maalesef. Diyanetin bir şeyden haberi yok. Yani şu diyanet, şu Türk askerine şu anda bir destek vermeli değil miydi? Şu diyanet, şu Türk polisine bir destek vermeli değil miydi? Bir ayet hadisli bir kutbe okutmalı değil miydi mesela? Gerçi iki haftadır Türkiye dediğim, bilmiyorum okuttularsa kusura bakmasınlar. Siz buradaydınız yani okuttularsa söyleyin. Niye bu vatan evladına bir teşvik yapılmıyor ya? Allah için vatan için orada canını veriyorlar. Ya, ya Rabbel alemin, ne di? Şimdi. Gelelim, yürüyüş yapılsın, nümayiş yapılsın, tabi bunlar meşru izinler dahilde olsun ama yani rastgele dükkanlara ateşe vermek, adam Kürttür diye adamı dövmek, mövmek veya Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, işte işçilik yapıyorlar. E zaten orada gitmiş işte pamuk tarlası, şurada burada. Hani bunları siz Kürtsünüz diye kenara çekip böyle tartakma bunlar İslam'da yasak olan şeyler. Çünkü bu olmaz. Adam zaten eşkıya olsaydı daha çıkardı. Terörist olurdu. Adam gelmiş işçi. Ekmek derdinde. Türk'ün de garibanı var, Kürt'ün de garibanı var. Hepimizin, hepimizden fakir fukara var yani. E bunları yani insanların dükkanına falan taarruz etmek, ondan sonra bunlar yanlış şeyler. Bu... E biliyorsunuz evvelce de ben bunu hep okurum size Tirmizi'den, hadislerden. Ben Kateri'yle muayahede Yani Müslüman Kürt zaten bizim canımız yerimiz, Müslüman. Mutlandaşımız. Zaten teröristleri Müslüman kabul etmiyor. Destek verenleri de kabul etmiyorum. Madem İsrail'in, efendim, ve Ermenistan'ın uydusu olmuşlar, böyle Müslüman olmaz. Ben el üstünlet Müslüman Kürtleri konuşuyorum. E şimdi bunlar zimmi olsa bir adam, yani şu anda bir Ermeni vatandaş olsa, bir Yahudi vatandaş olsa ki var Türkiye'de azaldı sayılar ama var. Tabi 6-7 Eylül olayları da çok yanlış. Bu arada geçen haftalar, bu, geçen hafta bu konu yani kimisi iyi yaptık diye kutluyor, kimisi kötü yaptık diyor. E, bu hususlardaki görüşüm İslam'ın görüşüdür. İslam'ın görüşü onlar e, zimmidir zimmi statüsünde vatandaş olmak demek zimmi demek işte devlet güvence vermiş demektir e bunların mal varlıklarına el konması varlık vergisi e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zimmi, zimmi öldüren diyeti zimminin diyeti Müslüman diyetidir şimdi hadis-i şerifte fıkıhtaki hüküm mezheplere göre değişebilir onu tartışmıyorum ama madem İslam devleti buna güvence vermiş Yahudi de olsa Ermeni de olsa Medine'de vardı Sahabenin komşularında Yahudi vardı. E bunlara dokunulmazlık verilmiştir. E dokunulmazlık verilen de hakları aynıdır Müslümanlarla. Hakları aynıdır. Canı malı, ırzı, namsu güvenlik altındadır. E sen şimdi buna nasıl saldırıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hani Müslüman Kürtleri konuşmuyorum şimdi oraya. Sonra hadis-i şeriflen geleceğim. Muahedi yani zimmi öldüren Cennetin kokusunu bile duyamaz. ve nereye Kabrinden kalkan 500 senelik mesafeden cennetin kokusunu duyar ama zimniyi öldürene o koku haramdır diyor. E şimdi neden? Çünkü devletin verdiği güvencenin korunması açısından güvensizlik kadar, emniyetsizlik kadar, asayişsizlik kadar büyük bir sorun yoktur. Bu bir başladığın zaman yani o sana da sıçrayacaktır ve Müslümanın da can ve mal güvenliği kalmayacak demektir. Bu ters tepe. Onun için bu hadis-i şerif tirbici dedir. Katip Bağdadi'nin rivat ettiği bir hadis var mesela. Ne buyuruyor? Hani biz öldürmedik ya dükkanını yaktık. Ya, yani dükkanı yakıyorsun adam Müslüman. Kürt Müslüman Kürt. Dükkanı yakıyorsun. Bu işçi Müslüman velev Müslüman olmayaydı da devletin güvencesindeki normal bir Ermeni vatandaş olaydı. Mesela iyi söylüyorum. Emen azazim miyen Hadi Kim bir zimmiye eziyet ederse Adamı e, arabasını çekiyorsun Kenara tartaklıyorsun e, Teröristler ne yap Ya sen terörist misin kardeşim Bu adam burada vatandaş Ne yaptı sana bir şey yapmadı e, Kürt diye buna dokunulur mu şimdi Bu çok, 104 kitapta yeri olmayan bir muameleler Duymaya başladık Bu da provokasyondur tabi Bunu da aklı başına Müslüman bir Türk yapmaz Zimmiye eziyet eden Küntü asma. Onun kasmı ben olacağım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde benim gibi hasmı olan da yenileceği kesindir. Kıyamet günü onu mağlup edeceğim diyor. Bak zimmiye eziyet edenler söylüyor. E burada şimdi dikkat etmek durumundayız. Bunu hatıb-ı adı ediyor. Mesela iftira. Hani namuslu bir Müslümana kadına iftira ettin sonra 80 sopa cezası var şeratta değil. E, Yahudi bir kadın namuslu diyelim. Yahudi bir kadına iftira attın. Komşun. iftira attın. hemen menkazefe e zimmiyen, hadis şerif taberani, mucemi i kebirde zikrediyor. Vasile, radıyallahu anh sahabeden naklediliyor bu hadis-i şerif. Bir zimmiye diyor, iftira atsa ya bu Ermeni ya, ya bu İslam kardeşim, gavurun hakkını da korur. Bu İslam. Bu din, Allah'ın dini bu. Bir zimmiye iftira atarsa diyor, huddelü bir siyah biner. Kıyamet günü cehennemde o 80 sopayı ateşten kamçılarla yiyecek diyor. E bu komşu Ermeniydi ya ne olacak ona iftira etmek Olur mu şey ya? Sen zaten Müslümana iftira etmekten çekinmiyorsun. Zimmide bile aynı ceza var. Yine hadis-i şerifde el cennetu haramun, cennet haramdır diyor. Haramdır ne demek? Girmesi yasaktır. Alâmen <gülüyor> katele zimmiyen zimmi yani işte anladınız. Gayrimüslim vatandaşı. Ama vatandaş yani, devlet güvence vermiş ona. Terörist olarak gizli gelmemiş. İzinli burada. Veya pasaportlu turist de buna girer. Pasaporttan giriş yapmış yani. Devlet de buna gir demiş. E, devlet güvence vermiş oluyor. Zimmi'yi öldürene, evzaleme yahut zulmedene. Sen şu yolda durdurup da adamı korkutsan zulümdür ya. Niye korkutuyorsun ki adam? Dükkanı veriyorsun ateşe. Bu ne büyük bir zulümdür. Ne yaptı şimdi bu adam sana? Kürt diye bu. Ki Müslüman Kürtler bunlar. Kürtler iyi Müslüman'dır yani. Şafii mezhebinden ehl Sünnet, eşar Akidesi Aynı ehl Sünnet çerçevesinde ee, beraberiz. Orada bir sorun yok yani. Terörist olmadıktan sonra, terör desteklemedikten sonra bu, bu vatandaşlar ''Ev hameleumâ lâ yutîk'' Yahut gücünün yetmeyeceği bir şeyi Ermeniye, Rum'a bile gücünün yetmeyeceği bir şeyi yükleyene cennet haramdır. Nerede kaldı ki Müslüman kardeşine? ona geleceğim ve ne hacih cüzdim mi fekeyfe diye büyük muhaddis İmam Rabi Hazretlerinin müstedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Ve diyor ki bu hadis-i şerifte Kainat Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem benim İslam devletimin Müslümanların zimmet ve güvencesi altında olan bir gayri Müslimi katleden, zulmeden, gücünün yetmeyeceği şey ona hamleden, yükleyene ''Cennet haramdır ve o zimminin alacağını yarın onun tarafında olup o Müslümandan ben alacağım.'' diyor. Dikkat et! ''Peki'' diyor ya da ''Bir Müslümana katleden, zulmeden, bir Müslümana eziyet edenin durumu ne olur?'' diyor. Bunu hadis-i şerifin devamında Geldiğimiz noktada Burada bir vatandaşlık hukuku var Bir zimmilik hukuku var Ermeni ve Yahudi gibi vatandaşlar hakkında konuşuyorum. Ama e, Müslüman kütlere gelince o zaman diyor ki yamüminin ya müminin hukuku nasıl olur ben onun adına nasıl savunma yaparım ahirette sizden nasıl hakkını onun hakkını alırım sizden diyor ben alırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem onun için ifrat tefridi doğurur ileri geri yapmanın bir lüzumu yok orta yol istikamet bellidir tabii ki terörü lanetliyoruz teröre karşı yürüyüşler yapılabilir şehit cenazelerinde Binler on binler yüz binler toplansın Toplanmalıdır Çok hoşuma gidiyor Slogan atılabilir şehitler ölmez vatan bölünmez bunlar Çok güzel şeyler Çok güzel sloganlar var Ama e, Bu yani iftira Zulüm eziyet Efendim yakmak Yıkmak e Orada bak bir tane kargaşada e, Bir çocuk bir genç öldü o da Kürt değildi mesela ya bunun Kürt'ü Türk'ü olmaz ya bu Müslüman vatandaşız burada e, dükkanın önünde yolda sağda solda sen Kürtsün diye asla bir şaibe varsa bir şüphe varsa polise bildirilmelidir vatandaş kendisi asla şerata göre İslam'a göre Kur'an'a göre vatandaş asla babasını öldüren adamı bile kendi kısas yapamaz devlet onu kısas yapar kısas hakkı ona Allah hakkı vermiş ama onu devletten istemek durumundadır kendi gidip yapamaz kan davası olur kan davasında da bir kişiyi kısas edeyim derken 100 sene dava sürer öyle efendim İslam'da her zaman için kadı e, mahkeme meselesi vardır dolayısıyla bu adam şunu dedi bunu dedi veya bana hareket yaptı veya bayrak açmadı şunu da senin burada hareket yapman adamı tartaklama hakkın yoktur bir şaibe, bir şüphe, bir terör şüphesi varsa bunu hemen ilgili birimlere güvenlik güçlerine bildirmen gerekiyor. İslam'a göre konuşuyorum ben. Ben İstanbul valisi değilim. Ama İslam'a göre sen bu adama zanla, töhmetle, tahminle tokat atamazsın. Çünkü ya öyle değilse meselesi vardır. İslam'a göre bir cezası varsa, bu adamın yaptığı bir yanlış varsa bu mutlaka emniyet güçleri, güvenlik güçleri Kolluk güçleri bunu değerlendirecektir. Sonra bu işin neticesi gözaltından bazı kere mahkemeye sevk edilmiyor. Sonra veya ediliyor. Bunlar değerlendirecek. Senin benim işim sokakta adama hötüt höt yapmak değildir. Bu da caiz değildir ve haramdır veya yasaktır. Bakın birçok olaya sebep oldu şimdi. Bundan da ben din adına bu konuşmayı yapıyorum yani. Beni de din adına dinleyenler dinliyor zaten. Resmi bir görevli olarak dinlemiyor beni kimse. Ama Allah için söylüyorum. Gençlerimize söylüyorum yani. Allah için. Kargaşa çıktı kimin ol. Öldürülen ol, öldüren olma diyor hadisin. İç savaş çıktı. Künabdallahu mektul ve la te katil. Allah'ın öldürülen kulu ol, öldüren kulu olma diyor. Ama asker polis görevlidir. Onlar müdafaa yapar, müdafaayı da aşar, taarruz ve saldırı da yapar. Onlar izinlidir ve etkilidir. Ve ölürse şehittir, kal, yaralanırsa gazidir. Onlar o işin görevlisidir. Ama sen görevli değilsin. İç savaşta çıksa diyor. Hadi evde fehinduk Hadi Bu da sahiptir hadiste. kütüb sitte hadisidir. Sizin birinizin evi basılsa girilse ama iç savaşsa. E Hazreti Osman ne yaptı? Dokundurmadı. Hz. Ali kapıda duruyor. Hz. Hüseyin'i göndermişti. Neler oldu? Hz. Osman'dan izin çıksaydı bu çapulcular hepsini katletecektir. He? E evini bastılar Hz. Osman'ı Kur'an okurken. Yani iç savaş konusunu söylüyor. Allah muhafaza etsin vatanımızı. Ama bu tehlikeye gidiyor bu. Tehlikeye gidiyor. E şimdi ben bu yaşa geldim. Bu kadar iç savaşa daha yakın olduğumuz bir dönem görmedim. Yaşım itibariyle. Bu kadar iç savaşa yakın olduğumuz bir dönem görmedim. Tevfik abi vardı rahmetli. Şimdi ben bu kadar hayata çok Kimse arayıp sormuyor. Bir rüya anlatıyorum. Ben çok rüya görürüm de binde bir gazeteye yazdım. Herkes arıyor. Hocam ne gördün? Lan senelerdir hayatı çok görüyorum. Ne sormuyorsun? Rüya gördüm diye soruyorsun. <gülüyor> rüya hücet midir? Ama çıkar bazı rüyalarım ve çıkmıştır. Ama yakın ama uzak. O geçenki rüya meselesi. Şimdi bu Tevfik abi diye bir mübarek varlığı Abdülkadir Gelaze'nin torunlarından Sirtin Halenze köyündendi. Arap onlar. Zaten Seyit de olunca Arap olacak. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğuna göre de. Bu varak adam işte 10 sene, bilmiyorum 10 sene oldu mu? İşte Miki Alemcı ile arası birkaç ay. 10 sene kadar oldu yani vefat etti. Tabi bana o da rüyada görür, her şey söyler. Mesela 99 depreminden evvel çok büyük zelcel olacak, 7 şiddetinde. Yani ben o zaman öyle bir vazettim ki, kendim rüya gördüğüm değil, ona güvendiğimden. Tedbirlersiler falan. Sonra Frankfurt'a vaza git diyordum o zaman her hafta giderdim Avrupa'ya. Milli görüşte orada arkadaşlar ya hocaya ben de saatin şiddetini bile demişim de 7 şiddetlemine mi ne? Ya bir saati 3'ü 5 geçeyi dememişsin ya bu ne biçim vaz kasetler yayılmıştı o zaman. Almanya'da dinleyen bunu nasıl bildin? Ya ben bilmedim ama o adam hakikaten ilham alan bir adamdı. Ama çok şey görüyordu yani onun çocuğu olacak, onun doğacak, onun ikizi olacak, onun gözü şöyle o Ne derse çıkıyor ne derse bende bin tane örneği var. Ben manyak akılsız bir adam değilim. Bin tane ben hayatımda yaşadım. On beş sene ben yanıma gelir giderdi. Ben on beş de hapça girmeden evvel, iki binden evvel bu sefer öbürleri gibi olmayacak. İfadeyle salınmayacaksın, içeri gireceksin, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bundan sonrası içinde bana ölene kadar da ne olacaklarını Allah gösterdi, söyledi kendini de öleceğini söyledi. Şuraya göm beni dedi. Biz de oraya gömdük onu Übe. Bazı birkaç bir şeyler var. O dediği de çıkarsa türbe yapacağım. Hakikaten söylüyorum türbe yapacağım da belediyeden izin alabilirsem tabii. Adam ya. Ben görmedim böyle bir şey yani. Rahmetullah şimdi ne kadar arıyorum ya. Hemen bir rüyaya yatardı. Gecede 5-10 tane uyanır yazar. Yazısını sonra kendi okuyamaz. Zaten Türkçeyi zor biliyor. Uyanır yazar ama sırtında et taşır ciğer taşır, böbrek taşır, fakir, fukara, da bayır, hayatı fakirlere yemek götürmekle geçmiş. Bir mübarek zatı Tevfik abi işte. Şimdi korktuğum ne? Tevfik abi 10 seneye yakındır, tam diyemiyorum, öldü. Ölmeden evvel bana önümüzdeki süreçler, benim şahsımla ilgili şahsi süreç. Ama memleketle ilgili de şahsi süreç. Mesela Erbakan Hoca Başbakan oldu. Seyyid Malik Hazretleri de Türkiye'deydi o zaman, rahmetullahi aleyh. Herkes seviniyor ediyor. E biz de sevineceğiz. Otuz sene bağırmışız Erbakan, Başbakan, Erbakan bir şey yok. Adamcağız geldi bir şeye. Herkes seviniyor. Dedi ki durum iyi değil. Ya yapma abi ya bir sevinelim daha ya. Ya kırk senedir yani. Ya şu adam eli sünnet bir Müslüman vatan evladı. vatanı milletini seven milliyetçi, mukaddesatçı. Yani adamcağız geldi sen. Abi diyor ben diyor sevin diyor sen sevin ama diyor. Götürecekler dedi yani, indirecekler, sonu perişan, çok çile çektirecekler. Adam hepsini söyledi, 6 ay geçmedi, 28 Şubat patladı. Vay be abi dedim ya! Her şeyde bu kadar, niye biliyorsun arkadaş ya? Allah bildiriyordu adama. Ama o zaman sevinenler, edenler sonra bizim lafımıza geldiler. Şimdi bu noktada, tabii önümüzde zelzele işini ölmeden bir daha söyledi. Tabii bu sefer kıyamet koptu dedi, çok büyük dedi falan ama onun süresini, gününü, saatini söylemedi. Bu önümüzdeki beklenen. İnşallah çok doğal şeylerle az az gaz çıkıp da büyük bir beladan kurtuluruz. Yani o tabi devamlı haberlerde çıkıyor. Dikkatli olmak lazım. Evini falan sağlam yapmak lazım. Mutlaka ona dikkat edin. Yani önümüzde büyük bir zelzele olacağı. Ee, yani onlar incelemeler yaparak e, söylüyorlar bilim adamları ama... ...bu evvelce söylediğinde 5-6 ay içinde çıkmıştı. Bunu da gün söylemedi... Ama büyük bir şey olacağını söyledi falan. Fakat ölene kadar son yıllarda beni en çok korkutan sözleri şuydu. Abi derdi bana. Halbuki benden yaşlıydı. Oruçlu öldü zaten. İftar demeden öldü. Akşam ezanında öldü. Gülüyordu cesedi mübarek. Hatta resmi de var. Cesedinin resmi de vardı bir arkadaşlarda. İç savaş var dış savaş var. Türkiye için söylüyordu. Yani gördüğü rüyaları söylüyor. Adam ümmi bir adam. İç savaş var, dış savaş var. Ben bin tane belki çıktığını denediğim bir şey olduğu için korkuyordum. Ve korkuyorum ama 10 senedir, 15 senelik laflar bunlar. Ama geldiğimiz süreçte bir yakınlaşma görüyorum. Şimdi ben milleti korkutacak, hurafe anlatacak bir adam değilim. Ama bu kadar olmamıştı. Bu kadar yakına gelmemiştik. Yani Alevi-Sünni denendi, tutmadı elhamdülillah. O denendi, bu Türk-Kürt denendi, olmadı ama şimdi... Bu şehitler durumu devam ederse e, milleti de zapt edemiyorsun yani. Milleti de zapt edecek şey kalmıyor. Abi birkaç günde olanlara bak sana. Yakdı yıktılar. E, bu nereye gidiyor ya? Burada E Müslüman Kürtler en çok bundan zarar görüyor bu insanlar. Burada da varlar. Geçen mesela neydi o? Birol Cengiz şehit. Kürt. Asker asker. Bunun babası için Fadıl Cengiz. Bu adam, tebrik ediyorum bu Fadıl Cengiz kardeşimi. Vatanın bütünlüğü için, bölünmemesi için bir konuşmalar yaptı. Oğlu şehit olunca, o ne kalleşler dedi, neler dedi, o adamı korumaya almak lazım. Yetkililere söylüyorum yani, mutlaka o adama korumaları verin. Adam ne haberlere çıktı alenen? Ben oğluma dedim bunlar kalleştir omşudur, oğlu illa işte ben şehit olacağım illa savaş edeceğim vatan için vatan için. Kürt yavrumuz Kürt yavrumuz bu. Onun için sen efendim böyle Müslüman Kürtlere terörist keziyle bakmak muamele etmek asla doğru değildir. Bak onların da şehitleri var. Kürt çağıtlar yakılıyor. Bu Fadıl Cengiz'in bilmiyorum haber internete düşmüş müdür o konuşma vardır. Bunu bir dinleyin ya. Bu adamı bir dinleyin. Bütün cemaat ya bunu bir dinleyin. Bir Kürt olarak. Bunların ne kitapsız olduğunu, Ermeni ve İsrail adına bunların iş yaptın adam orada yaşayan biri olarak. Neler söylüyor? Eşini bu insanları biz e, korumamız lazım ya. Korumamız lazım. Ama iş sarpa sararsa, kötüye giderse ben korkuyorum ve benim gördüğüm bir rüya değil bu. rahmetullahi aleyh. O hak diyarda, yurtta. Öldüğünden sonra da bir kere bile zor gördüm yani. 10 senedir görmemişim de. Rüyada da göremedim onu. Ama dedi ki hiç savaş var, dış savaş var. Ve dolar 4 lira olacak abi dedi. O zamanı söylüyorum. 15 sene, 20 senelik iş. O zaman Allah Allah ne konuşuyor ya. Bazı kere zaten konuştuklarında bana da uçuk geliyordu yani. Attı diyordum içimden. Ama yaşlı başlı adam hürmet ediyordum. Adamı atıyor diyordum yani. Hemen bir şey geçiyordu. Oluyordu. Ben bunu yüzlerce delilini gördüm. Dolar dört lira olacak abi dedi. Ve böyle bir şey olduğu zaman e, ekmek de o fiyat olduğunu düşün. E, baya bir e, millette sıkıntı olacak. İç savaş var, dış savaş var abi. Önümüzde tehlikeler var diye diye diye öyle öldü. Yani beni uyarıyordu rüyalarla ilgili. E şimdi o adam o rüyaları niye anlatmıştı? Ben de bu kadar denedim bu zatı. E belki benim şu günde bunu size anlatmam için o Çünkü şu anda dolar öyle gidiyor o noktada ne olur bir dördü birden pat diye görmesi halinde ekonomi meselesindeki kriz onu bilmeyen ama ben kriz tellallığı da yapmıyorum ama ben hakkı tavsiye edenlerden oluyorum sabrı tavsiye edenlerden oluyorum ve tevasavu bil hakkıyı ve teva sabır sabır Ben Müslüman cemaatımıza Beni dinleyenlere, beni Allah için sevenlere bir iç savaş Allah muhafaza kargaşası görüldüğünde ben sana bunu söylemek durumundayım. Hadis-i şerifi okuyorum sana. Feinduk ila alâ hadikum Sizin birinizin evi basılsa ve basanlar da Müslüman yani. Ama iç savaş, kargaşa. Ya mal bilmem. Gelip de burada Yunan gavur yapmıyor ki bazı yere. Neler oldu? Gezi sürecinde de neler oldu? Az daha Milyon iki milyon. E tabi orada kötü niyetli solcu Marxist deniz, takımlar çok var ama e, aldanan da var Müslüman. Gitmiş oraya dolu genç aldanan Müslüman da gitmiş yani. E böyle kargaşalar olduğu zaman buyuruyor ki sizin birinizin üzerine girildiği zaman felekün kehayri bineyademe Adem'in iki oğlu vardı. Biri Kabil, biri Habil. Kabil katil idi. Habil masum. Aleyhissalatu vesselam selam olsun Habil'e. Adem aleyhisselam ilk insan bunlar. Allah'ın en bereketli, yani bütün bereketlerini saçtığı, kudrettinden e, etti Adem aleyhisselamdan geliyor direkt. Sizin birinize böyle bir durum olursa Adem'in iki oğlundan en hayırlısı kimse onun gibi olsun. Onun gibi ne demek? Habil konumunda olsun. Kabil gibi katil olmasın. Onun için biz sabrı tavsiye edeceğiz. İnşallah Allah Teala iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Benim bütün dualarımda eskiden beri bakın kayıtlar, kasetler doludur. Hep bu duayı o Tevfik abinin rüyasından esinlendiğim için o duayı ben onu kitapta görmedim o duayı. Hep laflarıma bakın senelerdir. Allah Teala iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Dış savaş Suriye cephesinde Tabi işit e, yüzünden başlamış durumda. E, yine ben bir rüyamda Avrupa devletleriyle onu ben gördüm. Avrupa devletleriyle birlikte Türkiye'nin girmesi. Ben hiç ona ihtimal vermiyordum. O da biraz sıkıntılı sonuçlandı rüyamda. Detaya giremeyeceğim. O noktada ya olur mu olmaz mı derken, e, yeniden incilliğin açılması söz konusu. Yeniden e, NATO işte neyse, Avrupa Birliği vesaire kuvvetlerle birlikte yeni bak bunlar. Senelerdir olmaz artık Yani Irak'ı gördükten sonra Irak'ta neler olduğunu Gördükten sonra Hani bu olmaz derken Mecburen bir IŞİD belası üretildi İngiliz İsrail işte mutfağında hazırlandı Üretildi e Türkiye buna kayıtsız kalamadı Türkiye'ye iftira attılar IŞİD'i destekliyor Asla bu hükümet devlet IŞİD Desteklemez desteklemedi de Onu ben kesin biliyorum çünkü IŞİD zaten Bizim yöneticilere de kafir diyor. Dolayısıyla o Vehhabiler hepimize kafir diyen adamlar. Onlar destekler mi bizim hükümet? Asla desteklemedi. İşte söyleyeyim Ahmet Davut Oğlu olsun diye. Görüştüğüm bütün yetkililer. Ya ne güzel işi hakkında konuşuyorsun diye bana de, teşekkür ettiler. Kimse konuşmuyor. Öbür hocalardan da bekliyoruz dediler. Başbakanımız dedi bunu bana ya. Asla desteklemediler. Ama gavurların bir tongaya getirmesiyle. Yok Türkiye IŞİD'i destekliyormuş. İçimizdeki hainlerin de pompalamasıyla. Hükümeti devleti zor duruma. Düşürmek noktasına mecburen bu şeye girdiler yani. Biz de varız bu işte demek zorunda kaldılar. Yani bunlar yakında oldu. Önümüzde oluyor yani Müslümanlar. E dolayısıyla önümüzdeki günlerde uyanık olmak, agah olmak, ortalıktaki haberlerden haberdar olmak, işimize bakmak. Ama kargaşalarda, kalabalıklarda asla efendim, eee Öldüren taraf, yakan taraf, yıkan taraf, döven taraf, söven taraf olmamak Müslüman'ın şiarıdır. Hele bizim gibi el-i sünnetin, hele bizim gibi bu sohbetleri dinleyen, bu herkese nasip olmaz. Bizim ayrı bir ekolümüz ve kapımız var. Mahmut Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği bu nadide, mümtaz seçkin cemaatin hocalarının yetiştirdiği cemaatler. Bunlar tabi milyonlara ulaşıyor Türkiye'de etkisi. Bu noktada ben Allah için uyarılarımı yapmak zorundayım. Sonra içten geçtikten sonra onun bunun kafası bacağı kırıldıktan sonra bir şey yaramaz. Sabredeceğiz. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler husranda değildir Allah buyuruyor. Vel asır. inden insan nefî husur. Bütün insanlar zarardadır. Dünyada ahirette beladadır. İllellezine amenü ve amilü salihati ve tevasav bil hak ve sabr. İman var elhamdülillah. amel salih var. Namaz, oruç, hat, zekat. İslam şartlarını baz alırsak en az ama hakkı tavsiye nerede? Derde İslami cemaatlerde? İnsanlara doğruyu söyleyip uyarmak, aydınlatmak Hakkı tavsiye nerede? Her gelen giden, bugün yine demin e, bazı il başkanları geldi, bazı partilerin vesaire Niye senden başka bir şey söylemiyor ya? Ben ne yapayım? Adama zorla konuşturacak halim yok Benden bin kat güçlü televizyonları, yayın organları, gazeteleri, tıraçları yüksek camialar var Hakkı tavsiye nerede? Sabrı tavsiye e Sabrı tavsiye Sana bağır çağır diyen Senin düşmanındır Sana çık vur kır diyen Senin düşmanındır Sana efendim emniyeti askeriyeyi aş Güvenlik güçlerine iş bırakma Sen kendin infaz yap Sen kendin efendim dal e Diyen Şerahsız konuşuyor Kur'an sana hakkı tavsiye edenlerle Sabrı tavsiye edenler zararda değildir diyor Öbürleri seni zarara sokuyor Kendini zarara sokmuş Zaten bunlar provokatör adamlar. Kendileri sonra ortada yok. Ajan adamlar. Cirit atıyor. Bir gezi olayında dünya kadar CNN'i bilmem nesi bütün gavurların bütün yayın organları orada. Ya şu anda doğuda güneydoğu adam diyor 70 tane gazeteci var Avrupa'da. 70 tane. Türk gazeteci 10-20 tane. 70 tane. Neden? Adamlar aynı zamanda gazetecilik yapıyor, aynı zamanda muhabirlik yapıyor, aynı zamanda ajanlık yapıyor. Her işin içindeler. Geçen gebertildi bir PKK operasyonunda, gazeteci çıkıyor içinde. Evet. Onun için bu kargaşalara müsait, artık zamanı, zemini ayarlıyorlar. Ama biz Allah için sakin olacağız. Şüküneti temin edeceğiz, muhafaza edeceğiz. Milleti kaleyeğine getirip hurra diyenlere de sabrı tavsiye edeceğiz. Çünkü burada bir devlet var. Bunun güvenlik güçleri var. Elbet bu devlette de armut toplamıyor. Bunlar da ona göre planlı projesini yapıyorlar. Buna önlem alacaklar. Alıyorlar. İnşallah daha etkili bir önlem alarak. Bu şehit haberleri çok yakın zamanda inşallah bundan sonra duymayız. Ee, buna dua deriz. Ha bu orduları faaliyete geçirelim. Dua ordularını da faaliyete geçirelim. E tabi ki Bedir ehlinin okunması çok önemli. Sami söylüyorum Bedir ile letevesül kitabımın Bedir eli bölümünün beş bölümdür yani hangisini okusan Bedir elin hepsinin ismi var en beşincisi en kısasıdır vakit bakımından Bedir elini okuyup bunların üzerine salındığı zaman kebâyu belen sâri de Bedir elindenidir onun kabrinde o civarda evsulanda okunabilir Bedir elin isimleri okunup himmet istenip askere yardım için bunlara efendim okunmasında çok fayda var. Çünkü Bedir Ehli muharebeye girerler. Ben orada kaynaklarıyla birçok kitaptan Bedir Ehli'nin nasıl geldikleri kılıç kalkan ekibiyle birçok orduları bozguna uğrattıkları ki Bedir Ehli sahabenin üstünleridir. Dolayısıyla Bedir Ehli'nin isimleri okunup Allah Teala'dan onların ruhlarını bu işte e, seferber etmesi niyaz edilebilir. Yaratan Allah'tır. Evet bunları yapalım salat-ı tüncine salat tefriciye bizim medreseler 4444 çok okurlar bölüşüp bunları medreseler yapsın efendim bin kere salat çok büyük vesiledir kurtuluş vesiledir ama kendi başıma yapayım sana da en kolay söyleyeceğim 313 Fatiha 313 Atel Kürse herkesin bildiği şey 313 Bedir elinin sayısıdır ve şifredir bu adetlerle okunduğu zaman Allah'ın üzerine askerimizin muzaffer olması polisimizin e, galip olması Mansur olması, PKK'nın teröristlerin ve arkadaki bütün güçleri Allah yenecek kuvvete sahiptir. Bizim gücümüz yetmeyebilir bütün dünyanın yavrunu ama Allah o güce sahiptir, azizdir. O zaman manevi orduları da devreye sokalım. Asker de işini yapsın, polis işini yapsın. Biz de duamızı yapalım. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye üzere bu süreci aşalım inşallah. Selametle çıkalım. Ne diyeyim ben? Bu itibarla 1479 kere Selamun Aleyküm Rabbi Rahim okunursa bu yarım saatte okunabiliyor. Yani baştan huzu besmele çekir arada dünya kelam konuş, sağa sola da bakma ona bunu, gözünü kapat, böyle sessiz bir ortamda Allah'la irtibat kur. Selamun derken Allah'tan selamet işte ordumuz için, vatanımız için selamet niyetiyle. Bunu her Müslüman yapabilir. Biraz biz de bir şeyler yapalım. Allah Teala görsün gayretimizi. Acısın. Bize merhamet etsin. lütfuyla keremiyle bizlere Rabbim muamele eylesin. Amin. Şimdi geleceğim efendim önümüzdeki gecelerle ilgili faziletli ameller şu ama yani memlekette Ali Ülvi Uzunlar Hoca Efendi bu gece saat 3'te Kocatepe Camii'nde şehitler ve milletimiz için dua yapılacak. Erkek kadın cemaat davetliymiş mesela. O caminin adı neydi? Kocatepe cami. Orada dua var. Yani faaliyetler efendiler yapsın, cemaatler yapsın, camilerde okunsun, bir şeyler yapılsın artık. Yani e, Allah'ımızın yardımı devreye girdiği anda e, bu iş biter Allah'ın izniyle. Bu iş biter. Bu iş biter. Ordumuz kısa zamanda, yakın zamanda Mansur Muzaffer olacaktır. Ben e, öyle düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki geceler, yani önümüzdeki pazar Fesi'yi, bu çok önemli Salı'ya bağlayan Gece Ve Ben de Bir daha haftaya kadar Size bu hususta bilgi veremeyeceğim için Bu mübarek ayına Giriyoruz Allah Teala hayırlı mübarek eylesin Allah Teala Ebu Reyral Hadis-i Şerif'e göre Zaman içinde seçim yapmış en sevdiği zaman dilimi haram aylar. Yani bu dört aydır. Üçü beş beşedir, biri de bir i Şerif'tir. Haram ayların en sevgilisi Zülhikçi ayıdır. Şimdi bu pazartesi gecesi girecek, haç ay işte, dokuzu Arafat'a çıkılıyor, onu bayram yapılıyor, kurban kestiğimiz ay Zülhikçi aydır. Hicri takvim hesabı on ikinci aydır. Şu sonra Muharrem geliyor, o hicri yılbaşıdır. Ve zilhicce ayının içerisinde Allah'ın en sevdiği zaman dilimi de ''Ve habbu zilhiccetiyle allah Teala ile aşrül ilk onudur. İlk da önümüzdeki pazartesi güneş battığı anda birinci gece giriyor. Bu on gecelerin onuncu gecesi bayram gecesidir. Oruç itibariyle dokuz gün oruç vardır. On gün orucu denir ama o onuncu gün kendi kurbanının etini bekliyorsun ya kurbanını kesip etini bekleyene kadar bir şey yemiyorsun namaza çıkarken meselesidir. O bildiğimiz oruç masada değildir. Dokuz gün oruç var. Ee, ama gece olarak on gecenin ihyası ve ibadeti var. Gün olarak gece önce geldiği için İslam'da on gece oluyor dokuz gün oluyor. Oruçta dokuz gün oluyor. Ama onuncu gün bayram günüdür yani. Şimdi Kur'an adım şu anda Rabbimiz Estaizvel fecri veleyalin aşır İmsak vaktine Tan yerinin ağırdığı, gün doğduğu değil. Şey güneş doğduğu değil, gün doğdu. Gün doğumu başkadır, güneş doğumu başkadır. Aralarında bazen iki saat kadar fark var. İmsak oluyor dört buçukta, güneş doğuyor altı buçukta mesela. Gün doğumuna yemin ediyor. Tabi orada büyük ayetler var. Bir sohbette bunu uzun konuşmuşum. Evvelki, iki de, geçen sene olabilir. Ve Veleyhalin aşır, on geceyi yemin ederim buyuruyor. Ben şimdi kısa geçeceğim. Dergimizde bu hususta haram aylar diye kitap çıkaracağım, çıkaracağım yine bu sene de yetişmedi. Onun için dergiye yüklendim. Dergimizin 56. sayfasından itibaren, bakın çok önemli, bütün dualar, zikirler, ibadetler bu 10 gecenin faziletleri başlıyor. Kurban bayramının gecesi dahil, günü dahil, kurban duaları dahil, dahil, kurban kesmenin fazileti dahil yani... Bakın 56'dan başladık. Hala da gidiyoruz ya. Allah, Allah. Yani tam sayfasını söylüyorum. Tabi arafe gününün duaları Arafat'ta yapılacak. Sen buradasın Arafat'a çıkamadın. Bayram gecesi sabahında yapılacak. Haftaya da biraz temas etmek isterim. Allah Allah. Gördün mü? Nerede bitti? 89'da bitti. 56'da başladı dergide. 89. Bu etti bir kitap ya. Ben onun için diyorum, bizim dergi, dergi değil, kitaptır. Bu konunun tüm ayet, hadis kaynaklarla işlenmiş. Burada ben hepsini e anlatacak vakit bulamam. O zaman bu dergiyi niye yazdık yani? Size not olarak söylüyorum. Ancak faziletin söylüyorum. Allah Teala bir şeye yemin ederse, o şeyin çok önemine dikkat çekmek için yemin eder. On gecelere yemin ederim diyor. Bu on geceler hangi on gecelerdir deyince, Cabir adı Allah'tan rivat ediliyor. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde hadis geçiyor. Çünkü on geceler diyor. Hangi on gece? Ramazanın son on gecesi de var. Muharrem'in ilk on gecesi de var. Hangi on geceyi tahsis ederken hadis-i şerif devreye giriyor. Çünkü ayeti bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi tefsir edecek. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah'ın yemin ettiği azametine, şanına, şerefine yemin ettiği on geceden maksat kurban bayramından önceki on gecedir. Hadis-i şerif bunu belirlemiştir. Bitti bu on gecelerin birincisi ilki pazartesi salıya bağlayan gece önümüzdeki şimdi bunların önemi, faziletleri nereden geldiği çok önemli Ebu Reiler radıyallahu hadis-i şerifinde bu hadis-i şerifin kaynağı tirmizidir, bakın "Ma'mine yamin min en yüteabbedelû fiyâ min aşredil haccâ Allah-u Teala'ya ibadet ediliyor her gün, gece, her saat, saniye ibadet kapısı açıktır. Ancak kendisine ibadet olunmasını en çok sevdiği ve kendisine yapılan ibadete en çok fazilet ve sevap verdiği zaman dilimi Zilitçe'nin onudur. Zilitçe'nin onunda yapılan kendisine ibadet yapılmasını sevdiği kadar hiçbir zaman o kadar sevmez. Dikkat! Onun için haççı da onu o günlere koydu zaten. Onun için milyonları da topluyor. Bütün o kadar insan bir araya da. O günlerde yaptırıyor hep. Bunun önemi var. İslam'ın beş şartından biri sadece o günlerde olabiliyor. Başka günlerde olamıyor. Bunun ne manası var? Önemini gösteriyor. Dikkat edelim. Ya dili suyam kulliyem minabis siyam sene. Şimdi salı günün orucu. Pazartesi sünnettir her zaman. Zilkade'nin sonudur. Ayın sonu üç günü sünnet. Onları demiyorum. Onları genel sünnet. Salı günü zilityenin biridir. Takvime bakarsanız. Takvimlerde de hicri, şey de yazıyor kenarında. Salı gününün orucundan itibaren Arafa günü dahil dokuz günün orucu Bayram günü oruç tutmak haramdır Bu dokuz günden her birinin Orucu Bir sene oruca denktir Bu sahih tirmizidir bak Yani salı tuttum bir sene oruç cevabı yazılıyor Çarşamba bir sene yazılıyor Bu arada haram ay olması asibiyle Perşembe cuma cumartesisi bu on günlerin Haram ayın genelinde Üç ayın tümünde var ve Perşembe Cuma Cumartesi'ye denk getirirsen Zülitçe'nin 10 gününde olması hasebiyle gününe bir sene ayrıyeten yazılıyor ama Perşembe Cuma Cumartesi haram orucu olduğu için 900 sene ömrü olup sırf ibadet yapanın sevabı yazılıyor Nuh Aleyhisselam kadar ömrü kadar ibadet yazılıyor bu adam ahirette kurtulmak için çok ümitlidir kazançlıdır yani o harama yorucu üç ayın tümünde var. Yani dört ayın tümünde var da bu şimdiki üç ay diyorum. Biri bitiyor zülkade gidiyor. Gitti. Dikkatinizi çekeceğim en mümusuz, beni de en çok alakadar eden ve en çok etkileyen bu hadis-i şerifte ve kıyam külli leylitimin abi kıyam ve leylitir her gece yani Pazartesi salıya bağlayandan itibaren her gecenin ibadetle mesela teheccüd namazı kılmak gibi mesela bir yasi şerif okumak gibi mesela bir istiğfar salavat okumak gibi her gecenin ibadetle geçilmesi Kadir gecesinin ibadetine denktir. Bu öyle bir ilginç bir şeydir ki Kadir gecesinin kesin olarak hangi gece olduğu bile belli değildir. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ama kimse bu gece Kadir gecesidir diye yemin edemiyor. Çünkü Ramazan'da arayın, son on gecede arayın, teklerinde arayın. 27. gece en ümitli gecedir. Ama yine de bir insan yemin bile edemez ki 27'dir. Çünkü Kadir gecesini Allah gizlemiştir. Şimdi er gelen bir er geleni geceyi Kadir bil bundan denmiştir. O zaman Kadir gecesi bin aydan hayırlı, 83 sene dört ay ibadet edeni ihya denden daha faziletli sevap kazandıran gece yemin edilerek şu gecedir denemiyor. Ama bu on geceler pazartesi salıya bağlayan geceden itibaren bayram gecesi dahil olmak üzere ki on gecenin her biri için bin aydan hayırlı sevap kazandırır, kadir gecesine denktir denebiliyor. Ve gece belli olarak. Kadir gecesi çok hayırlı ama gece belli değil. Bu on gecenin hepsi belli, kadir gecesine denk olduğu da hadisle sabittir. Bu nasıl bir müjdedir? Önümüzde on tane Kadir Gecesi var. O Ramazan'da gayret ettiğimiz bu gece miydi şu gece miydi son on gece camide itikafa girenlerin aramak için girdiği Kadir Gecesi ne denk on gece önümüzdedir. Evet. Ee, Zilitçe'nin on gecelerinden Ayşe radıyallahu anh ha annemiz rivat ediyor hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Zilitten on mene hayal ile Salıya bağlayandan itibaren. Ne olur milleti kazandırın ya. Millet on geceler geliyor, bilmiyor haber yok. Haberi yok zavallar. Yani altından saçılacak desen adamın haberi yok evde açlıktan ölüyor ya. <gülüyor> Saçılıyor şimdi, saçılacak. On gecelerden birini ibadetle geçiren fakir neva. Aleyhisselam ibadetimden hadiye ötemer tuğla seneti. Bir sene boyunca had yapmış, ondan sonra da sene boyunca. Tüm senede ömre yapmış. Bir ömre bitiyor bir ömre, bir ömre bitiyor bir ömre. Bir sene bir kere aç var, geri kalan da tümünü ömreyle kaplamış bir adamın ibadeti neyse Zülitçenin bir gecesini ihya eden ibadet olur. İşte geliyor pazartesi salıya bağlayan gece. Yatsıyı mutlaka cemaatle kılmak, sabah namazını mutlaka cemaatle kılmak, gecenin tümünü ihya sayılır. Müslüman hadis-i şerifidir. Buna ilaveten biraz artırın ibadetinizi. Artırın. Nafile namazlarınızı, Kur'an kıraatlerinizi, tevbe istiğfarlarınızı artırın. 10 günün orucuna devam edin. Yani 9 gün 10 geceyi söylüyor. duaya çok yapın. Sadaka çok verin. İstiğfar edin. Ben Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Kim diyor bunu? Sahabi Ebu Derdar radıyallahu Allah diyor. El veylü kulle el veylil men hürime hayra iyağmil aşırı. 10 günlerin hayrından, sevabından, bereketinden mahrum olanların vay haline yazıklar olsun onlara diye peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğunu ben duydum diyor Ebu Derda radıyallahu teala anh. Evet. Yani bu 10 gece ibadetle geçiren, 9 günü oruçla geçirenin Kurban Bayramı sabahı as olacağını Allah Teala ta Musa aleyhisselama bile Tevrat'ta vahy ediyor. ''Kurban bayram sabahı namaza çıksın gelsinler, 10 gecenin, 10 günün kıymetini bilenler, ibadetle hiya edenler, ''Fellek rucu ile'yi Çıksınlar bana yani bayram namazına çıkış Mevla'nın huzuruna çıkıştır. Çıksınlar gelsinler bana neleri varsa affedeceğim diyelim. Tertemiz edeceğim. Onun için kurban bayramına hemen geceden sabah namazı gusül alıp elbise giyip çıkmakla olmaz. Günahlara freni şimdiden yapmak lazım ibadetlere yönelişi artırmak lazım. Şu on gecede günde bir hazırlık yapmak lazım ki Kurban Bayramı sabahı cehennemden berat alacağız inşallah. Evet. evet. evet. Ebu Osman el-Neddiye radıyallahu diyor alimler ve salihler senede üç tane on güne kıymet verirler. Bunlardan biri de Zülhicce'nin ilk on günüdür. Diğer iki ondan da üstündür. Ramazan'ın ve Muharrem'in onlarından üstündür. Çünkü neden? Zilhicce'nin on gününde terviye gecesi ve günü var, Araf'e gecesi günü var ve nehar, kurban bayramı gecesi ve günü var. Senede ihyası müstahap olan beş geceden üçü burada olduğu için fazlalık, ağırlık buradadır diyor. Her gecesi de Kadir gecesine denk oluyor öbür hadise göre. Tabii ki ağırlık buraya yükleniyor. Ebu Zübeyr Hazretleri buyuruyor, Dünya günlerinin en faziletlisi ondan daha üstün gün olamaz zilitçenin onudur. Saidim Cübeyir evet. radıyallahu buyuruyor. On gecelerde kandillerinizi söndürmeyin. Yani uyanık olun, ışıkları kapat, Uyumayın. Gafil olmayın. Işıkları yakın. Yani ne demek? İbadetle geçirin. İbadetle ihya edin. Şimdi allah Teala beş peygamberden her birine on mükafat vermiştir. Bunlardan biri de Muhammed Mustafa sallallahu teala, aleyhi ve sellem Efendimiz Bu ümmete bu on gün verilmiş, bu on günün namazları var. Zikirleri var. Şimdi zikirlerini söyleyeceğim. Namazları herhalde önümüzde sayfası gelecek. Zikirlerini ifade edenlere Allah Teala on ikramda bulunuyor. Ömrüne bereket. Bu on günde Oruç ve ibadet yani oruç hastalıkı var dayanamıyor. Şöyle o ayrı bir şey, çalışıyor. Gece ibadet eder, nafile ibadet yapar. Ömrüne bereket verilecek. Malına artış verilecek. Ailesine, kendisine himaye, koruma verilecek. Günahlarına kefaret verilecek. Salaplarında muzafat, katlama verilecek. Ölüm anında kolaylık verilecek. Kabrinin karanlığında nur verilecek. Mizan'da ağırlık verilecek. Cehennem derekelerinden kurtuluş verilecek cennet derecelerinde terfi ve terakki yükseliş verilecek. Bu zilitcenin onunla bu Pazartesi'yi salıya bağlayan gecenin ee, geceden başlayan 10 günlük süreç, 10. günü kurban bayramının ilk günü olan zaman diliminde ibadetli ihya edilen, etmek hakkında. Şimdi kurban kesecek olanlar ilk 10 günde tıraş olmaması, tırnak kesmemesi müstehaptır. E ben açıda değilim, ihramda değilim. Ama hadis var, müstahaptır yani farzdır, vaciptir demiyoruz. Bu hususta dergimizin 61 ve 62. sayfalarında bilgi alabilirsiniz. Yani kurban kesecek misin? Malın var mı? Kurban kesiyor musun? Ben kesiyorum mesela. Ha keseceksem, ee, pazartesi gün akşam olduktan sonra kurbanımı kesene kadar tırnak kesmemek ve tıraş olmamak, Sade kurbanla şey tıraşla tırnak. Geri kalan şey yok. Yani böyle koku sürmemek, hanımına yaklaşmamak gibi şeyler yok. Sade tıraş ve tırnak üzerinde hadis-i şerifler vardır Müslim'de. Dört mezhebin buna göre fetvaları vardır. Bu konuyu ben şimdi vaktim yok. Bir sene anlatmıştım. 61 ve 62'de bunu inceleyin. Kurban kesecek olanlar. Ha, sünnet ve Riat mamde Mahmut Efendi Hazretlerimizin riyad ettiği sünnetlerdendi bu. Ben biliyorum riyad ediyordu. Kaç sene beraber oldum o günlerde. Onun için onun ihmanları, onu sevenler, e, tabii ki hadis-i şerifi de koyduk buraya kaynağını. Amel edersiniz inşallah. Ondan sonra hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mentesat tegafiyen ya rivadiler fiyazi eyyamül aşır. Bu on günlerde bir fakire sadaka veren, Allah'ın bütün peygamberlerine ve rasullerine yardım etmiş gibidir. Bir hasta ziyaret eden, Allah'ın velilerini ve kırkları yedileri ziyaret etmiş gibidir. Bir cenazede bulunan, bütün ehlüsün, alimlerin, velilerin cenazelerinde bulunan kadar sevaba dahildir. Bir mümini giydiren, Allah cennet hullelerinden giydirecektir. Bir yetimin başını sıvazlayana, Allah Teala kıyamet günü arşın gölgesi altında lütufla muamele edecektir. Bir ilim meclisinde bulunana, şimdi bu gece ilim meclisindesiniz de on gece girmedi. Haftaya ki ders çok önemli. Yani haftaya perşembe bu ders sohbet de bulunan on gecelerde bulunmuş oluyor. İlim meclisinde, ilim meclisinde bulunan tabii radyoda, televizyonda devamlı sohbetlerimiz var. Onlarda dinlerken ilim meclise niyet edin Pazartes'ten sonra özellikle niyet edin. O da Allah'ın nebi'lerinin ve rasullerinin ilim meclislerinde hazır olan kadar feyiz ve berekete nea'il ve dahil Olacaktır. Abdülkadir Geylani Hazretleri rivat ediyor bunları ya Kitabında kaynak vermişiz. Şimdi Züritçe'nin ilk on gününün namazları tarifleri yapamam, faziletlerini anlatamam. Vakit yetmez. Ben size adres veriyorum. Ne yapayım? İlk on gecedeki cuma gecesi yani. O herhalde önümüzdeki cuma oluyor. Onu anlatırız. Bir mübarek namaz var. On gecenin her birinde kılınabilecek mühim bir namaz. Bu çok önemlidir. Hz. Ali Efendimiz'den geliyor. Hüseyin Efendimiz babasından ibadet ediyor. Zülitçe'nin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun. Bu namazın tarifi dergimizin 63. sayfasındadır. Allah izin verirse ben yapacağım. Kılacağım inşallah. Kılıyorum yani. Size dediklerimi ben de yapıyorum yani. Yapmaya çalışıyorum. Bu mübarek namazın faziletleri çok. Bu namazın ben sevaplarından kısaca hadis-i şeriften söyleyeyim. Bu namazı kıldıkta on gecenin her birinde kılınabilir. Gece olacak ama. On gecenin her birinde kılınabilir. Özellikle de arafa gecesi veya bayram gecesi olursa Allah katlamayı gör. Ama önünde müsait vakti olmaz. Şimdiden kılabilir yani. Pazartesi salıya bağlayanda itibaren kılınabilir on gecede. O, bu bir hacettir. Peşine ne dua derse bu kimseye Beytullah'a hac etmiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş Allah yolunda cihat etmiş kadar sevap ihsan edilir Haç'a gidemiyoruz bak bu sene Ama gitmiş kadar olabiliriz bu namazla Bu namaz tarif edilmiş Kaç rekatla konuşuyordum dese Bakayım gözünüze kestirecek misiniz? Gecenin son üçte biri ama imsak vaktinden evvel kılınıyor Yani yatsıdan sonra hemen olmuyor Son üçte birinde oluyor Dört dekat. Ne okuyacaksınız? Peşinde de bir dua var. Bunları yazmışız. Dua burada yazılmış çünkü benim söylememle kafanızda kalmaz. Onun namazı bitirince okuyorsunuz. Bir kere okunuyor dua. Tesbih yani. Allah'ın zikri var. Ne isterse Allah Teala bu kişiye verecek. On gecenin her birinde kılarsa bir kere kılsa bu var. Ama her birinde kılarsa on kere yani her gece bir kere Firdevş-i Allah Teala onu iskan eder. Her günahını mahveder. Bir münadi tarafından kendisine iste enifil amel. Amel defterin yeniden açıldı, geriyi sıfırladın, sıfırdan başla deni de ettirir. Melek gönderir. Efendim, tabi arefe günü olduğunda, gündüz oruca niyet edip, gecede bu namazı kılar ve bu duayı yaparsa, haftaya belki demeyi unuturum. Şimdiden demiş olayım. Arefe günü olduğunda oruca niyet eder. Gecesinde yani 23 Eylül çarşamba 24 Eylül perşembeye bağlayan gece bayram gecesi. Kılar da bu duayı yapar için aynı tesbihi 63-64 dergide yaparsa sonra Allah Teala'ya yalvarır yakar işte. Kendi bildiğiniz Türkçe dualar yapabilirsiniz ondan sonra. Mevla Teala buyuruyor. Ey benim meleklerim şahit olun ben bu kulumu bağışladım ve beytimi hak edenlere ortak ettim. Bunun üzerine melekler Namazı ve dua sahnesinde allah Teala bu kuruluna verdiği nimetlerden dolayı. Biz kazanınca melekler o kadar seviniyorlar ki. Melekler de bizim kazanmamıza çok sevinirler. Allah onları öyle yaratmış. Kendileri için günah söz konusu değil. Sevap konusu değil. Bizim için sevinirler. Bu namazı kılan için. Son bayram gecesi de da bu müjde var. Ba namazın tarifini alırsınız. Şimdi ee, terbiye günü, arafe günü, arafe gecesi ile ilgili kurban bayram gecesi, kurban bayram günü namazları ve zikirleri önümüzdeki derse kalmıştır inşallah. Çünkü daha vakit var, yetişiyor. Zülütçenin dokuz gün orucunu söyledik. Yani 15 Eylül salı başlanıyor, 23 Eylül çarşambada dahil tutuluyor. Tek günde tutulabilir, üç günde tutulabilir, fark etmez. da peş peşe tutulabilir, tutulması daha uygundur. Peş peşe tutulması daha uygundur, evet. Bu on günden bir gün daha oruç tutana Haşar adlıya Allah'ın havalidemizden ibadet ediyor. Sanki geri kalan senenin tümünde Allah'a ibadet etmiş, ibadetle yapmış gibi sevap ihsan edilir. Süfyan Sevri Hazretleri diyor ki Zilitce'nin on gecelerinde mezarlığa gitmiştim. Kabristan'ı ziyaret ettim. Bir adamın kabrinde nur parladığını gördüm. Süfyan Sevri büyük veli. O arada dedim ki bu adamın kabrine bu nur nasıl dışarı vurmuş? Bunun ameli neydi acaba? diye düşünürken bana nida geldi. Ey Süfyan bu on günlerin orucuna devam et ki sana da kabrinde böyle nur verilsin. En yalnız yer, en korkunç yer, en ıssız yer, en sessiz yer. Kabir nuruş diyenler salı itibariyle oruca başlanıp bir dahaki çarşamba'ya kadar oruç tutarlarsa ben hastayım insülinlerden tutamıyorum. Ama sağlıklı olsam tutuyordum ben. Yani 20 yaşlarımdan evvel tutuyordum. Şekerden evvel tutuyordum. Bu günler. Allah'ım öyle buyurdu Habibim. Hastayken, sağlığında yaptığı amel-i hastayken de yazılır. Fazl-ı bize de lütfet ya Rabbi Alemin. Biz aciz kaldık. Amin. Bunlar önümüzdeki e, derste daha geniş e, surette sizlere anlatılacak. Şimdi gelelim. Sadede gelelim. Ya hoca geldin, geldin, geldin. <gülüyor> Sadede gelmedin mi? Şimdi on günün zikri başlıyor. Zikirleri söylüyorum. Bu zikirler her gün beş zikir yüz kere okunacak. Salı bir. Kurban bayramı günü de dahil ama. O oruç gibi değil. Zikir onuncu günde de var. Yani perşembe dahil. Bu mübarek zikir bu la ilahe illallah zikri, eşhedü la ilahe illallah zikri on günlerde olduğu kadar hiçbir günde daha kıymetli değildir. En faziletli zikir on günlerde, gecelerde tevhid zikridir. Bu beş tane zikir var. İsa aleyhisselama Cibril aleyhisselam getirdi. Bu beş duayı sana ediyor diyorum dedi. Bunlardan her biri yüzer kere okunacak. Cebrail Ahcan öğret. öğretti. Bunlardan her biri Tabii e, dergide yer yetmediği için 69. sayfada işaret edilmiş ama kitaba havale edilmiş. Yani Kurban Risalesi'nin 148-152. sayfaları. Şimdi Kurban Risalesi'ni ele aldık. Kurban kesecek olanlar mutlaka kurbandan evvel bu rişaleyi okusunlar. Kurban Risalesi'nde çok faydalı ilimler bulursunuz. Sünnetler bulursunuz, dualar bulursunuz. Yani kurban keserken sonrasındaki vesaire. Onlar ayrı bir şey. Şimdi bu risalenin sonunda 148. sayfada 10 günlerin zikri var. Büyük veli Ömer el-Leyti radıyallahu anh diyor. Allah Teala İsa'ya selamı beş dua diye etmiş. Cibril aleyhisselam bu beş zikri 10 günlerde getirmiş ve ey İsa bu beş dua ile zikret. Zira Allah Teala nezdinde bu 10 günün zikrinden ve ibadetinden daha sevgilisi yoktur. Bu zaten sahih hadislerde geçiyor ki en faydalı ibadet bu 10 günlerde. Birincisi bu 148'in sayfede. Bunlar zikrediliyor. Şelale la ila illa illa illa şerike leh diye başlıyor. Devam ediyor. Bu 100 kere okunuyor. İkincisi eşhedü ve la ila illa illa şerike leh diye başlıyor. Kısa bunlar. Yani bir satır daha ilerisi var. 100 kere okunuyor. Üçüncü yine eşhedü ve la ila illa illa la şerike leh diye başlıyor. İlerisinde farklı zikirler var. Fark var. Devam ediyor. Dördüsü hasfiyallahu ve kefasemüallahu lümen de'alehse vera allaha munte'a Bu en kısalarıdır. Yüz kere bunların her biri yüz kere okunuyor. Beşinci biraz uzundur. Allah-u melekel hamdükellezine kul ve hayrammane kul diye başlıyor. Bunları yüzer kere yapsanız beş yüz eder. Ama benim işim zor, ben yorgunum, hastayım diyene benim tavsiyem en azından birinciyi yüz kere yapın da diğerlerini on kere yapars yaparsanız. Çok zora kalırsanız ama. Birinciyi yüz kereden aşağı düşmeyin onu kendi azı bilgilerime dayanarak söylüyorum size tavsiye ediyorum ama her birini yüz kere yaparsanız havariler dediler ya İsa bunların sevabı nedir buyurdu birincisini yüz kere okuyanın ameli gibi o gün yer halkından hiçbirinin defterine sevap yazılmaz okul kıyamet günü en fazla sevabın sahibi olur ikincisini yüz kere okuyana bir milyon hasene yazılır 1 milyon günahı varsa silinir, cennette 10 bin derece terfi verilir. Dünyadaki bir kademe için, 50 lira, 100 lira maaşın artması için, bir memurluktaki yükselme için, ne imtihanlara giriyorsun, kaç sene araya adam koyuyorsun. 10 bin derece, hem de oranın dereceleri sonsuz. Bura bitti bitiyor. Üçüncü zikri yüz kere okuyan, gökten 70 bin melek gelir. Elleri açık bir halde inerler. Bu zikri yapana, Yetmiş bin melek ona özel Allah'tan rahmet isterler günah için mağfiret isterler. Yetmiş bin melek üçüncü zikri bu on günlerde 100 kere okuyanın rahmetlere feyz bereketlere mağfiretlere nail olması için yetmiş bin melek görevli iner elleri açıp ona dua isterler. Sana özel. Dördüncü zikri yüz kere okuyanı zikir ağzından çıkan çıkmaz o var ya kısa, Allah kefa. O zikir ağzından çıkar çıkmaz melek alır. Mevla Teala'nın kabul makamına yerleştirir. Mevla Teala o anda o zikri okuyan, yüz kere okuyana rahmetiyle, lütfuyla nazar eder. Allahu Teala ona tecelli eder. O dördüncü zikri yüz kere yapana. On günlerde. Gece de olur, günde olur. Gecesi günü birbirine dahildir. 24 saatte bir kere kafidir. Eğer diyor Allahu Teala bir kuluna bir kere özel tecelli ettiyse daha ona ebedi azap etmez. Çünkü rahmetiyle nazar etmiştir. Dördüncü zikri yüz kere okuyan da asla bedbaht olmayacağı, şakı olmayacağı, yani sonunun kötü olmayacağı, imansız ölmeyeceği Allah'ın izniyle kesinleşmiştir. Beşincisini sordular sevabını. O çok da uzun, mübarek. İsa Aleyhisselam dedi, bana ait bir duadır. Sevabının açıklanması açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir dedi. Beşinciye bir sevap zikretmedi. Dördüne tek tek zikretti. Ebu Nadr Haşim İbni Kasim radıyallahu anh buyuruyor ki bu on günlerde bu duaları okuyan büyük bir veli vardı. Mana aleminde ona keşfettirildi. Evinin durumunu gösterdiler. O zikrettiği evde üst üste konmuş nurdan beş tane tabak. Yani burada rızkınıza bereketi göreceksiniz. Ömrünüzde bereketi göreceksiniz. Saat vücudunuza afiyeti göreceksiniz. On müjde saydık ya. Bu on müjdenin onu da geride Beş peygambere onar müjde verilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve de zilhicce zikirlerini yapan. Bu zikirleri on gün içinde sayısına riad ederek yapan kişilerin geride zikrettiğim kendisine koruma, ailesine koruma, ee işte vesaire ömrüne bereket, hızlıkına bereket gibi dünya ve ahiret hususunda çok istekli olduğu, Elde etmek istediğimiz hepimizin, ben mesela ömrüme bereket, rızkıma bereket, benim en çok dua ettiğim konulardır mesela. Bu gibi on bereketi bu zikirlere ee, devam edenler, beş zikir olduğu için nurdan beşte bak. Bu tabi neyi tefsir ediyor? Bu beş zikrin yapıldığı yerde ev, ocak, iş neresiyse, nerede amel ediyorsan, arabada giderken de olur, yürürken de olur işte sayı. Yüz kere sayıdır. Yüzden yukarısı da olur. Aşağısı olma olur. Yani sayı en az yüzdür. Bu bereketlerin tümüne nail olur. Ve Zilhicce-i Şerife'nin bu mübarek haram ayın hürmetine istemediği her şeyden korunur ve düşmanlarının ona dokunması onlara haram olur. Düşmanlarının ona dokunması ona haram olur. Haram aydayız. Yani haram dokunulmaz demek. Sen dokunulmazlık istemiyor musun? E şimdi mecliste sana dokunulmazlık verseler ne olur? gel bir biç atar sana arabaya. Dokunulmaz milletvekiliyle dokunuldu gitti işte ölüyor. Yani Allah verirse dokunulmazlık işte o zaman dinde dokunamaz, şeytan da dokunamaz, insan da dokunamaz. Allah'ın haramlık vermesi mühimdir. Haram haydayız ama en haram olan zülitçiye giriyoruz. Beş sikirle beraber de kendimizi ve sevdiklerimizi niyet ettiklerimizi Allah'ın hürmet ve yasak sahasına ...korunmuşluk alanına dahil edeceğiz inşallah. Askerimize, polisimize niyet edelim, vatanımıza niyet edelim. Bu zikirleri yaparken mutlaka Allah'ımız harama hürmetine... ...vatanımızın, askerimizin, polisimizin bizi korumaya çalışanların... ...dokunulmazlığını ziyade eylesin Allah'ım fazl-ı Teröristleri onlara dokundurmasın fazl-ı Bu beş zikri e, dergide temas ediliyor ama nereye havale ediliyor... Kitap kadar alamıyor. Derginin yeri sınırlı. Mecburen ee, bu hususta kitapta olduğu için ee, Kurban Risalesi'nin sonu. 148. sayfadan 152'ye kadar bu beş zikir zikrediliyor. Salı günü aman kaçırmayın. Birbirinize mesaj atın. Beş zikri yaptın mı? Kurban Risalesi'ndeki zikirleri yaptın mı? Zilitçe'nin zikirleri yaptın mı? Yani en sahih hadislerde söylüyor. Kardeşim Allah Teala'ya bu on günde yapılan ibadet ve zikirden daha sevgilisi yok. Sahabeden birine sordu. Bukhari'de de geçiyor ya. Ya Resulallah velel ise fîsevîle. Adam Allah yolda cihada çıkmış. Allah için, din için, vatan için yani canını veriyor. Bu da mı on günlerde zikredeni geçemez? Bak dikkat et. Ne buyuruyor ona? Ve lâ illa İlla racülün karace bi nefsi ve mâli felem yardû min zâlike şey. Bir adam Zülhidçe'deki zikirleri ve ibadeti hiyadeni geçebilir. Tek bir ümmetim geçebilir. O da kimdir? Kimseye yük olmadan kendi parasıyla cihada çıkıyor. Malıyla. Yani devletten at mat, o zaman hani at deve veriliyor. Devletten bir şey almıyor. Kendi parasıyla gidiyor cihada. Bir. iki canını zaten gönderiyor. Hani birisi de at vakfeder bağışlar askere. Kendi gitmez. Öyle değil. Hem kendi gidecek canıyla. Hem de para almayacak devletten milletten kendi parası da çıkacak. Yani öbür alana bir şey demiyoruz. Zilitçedeki on günün ibadetini yapanı geçecek olan bir kişiyi tanıtıyoruz şu an. O ayrı, o ayrı bir konu. Malıyla git çıktı mı? Çıktı. Canını da çıkarttı mı o yola? Çıkarttı. Geri yaralı dönse yine zilitçedekini geçemiyor. Felağın yarcığın müdahalke bir şey. Malı da geri dönmüyor. Bak, malı mirasa kalıp atında, devesine, bilmem ne, çoluk çocuğuna geri dönerse o da geçemiyor attır, devedir, altındır, mesela yol şeyi kaç aylık cihata gidiyorlardı, yanına şey almış. Malı da gitti o yolda tükendi. Canı da gitti o yolda şehit oldu. Geriye ne döndü eve? Allah'ın rızası döndü. Malı da dönmedi, canı da dönmedi. Bir tek bu adam, zilikçedeki on gece ve gündeki ibadet yapanı geçebilir. Bu nasıl bir şey? İslam'da böyle bir şey ben duymadım. Faziletli amellerin kitaplarını yazmışım. Faziletli amelleri benim kadar merak olan hocada yoktur. Faziletli ameller noktasında ihtisas alalım yani. Bu kadar yazma eserleri bile toplayıp bakıyorum. Ama böyle bir hadis-i şerif ve zilikçenin on gece ve on gününde ibadet edene, edene, namazlarını kılana, bu beş yapana, oruçlu geçirenlere vaat edilen mükafat şu anda bizden birinin pek elde edeceği kabilden değildir. Çünkü malıyla canıyla gidecek geri hiç dönmeyecek böyle bir imkan zaten içimizde yok. İçimizde yok yani. Ortamda yok. Onun için Allah Teala gecelerimizi mübarek eylesin. İbadetle ihya muvaffak eylesin. Gevşeklikten, tembellikten muhafaza eylesin. Uyku ve tembellik halini üzerimizden kaldırsın izale eylesin. Çok uyanık geçirmek mümkünse insan iznini, tatilini bile o döneme getirip ibadeti hani gece çalış ya gündüz çalışmayıp yani iznini bile o döneme getiren uyanıklar olsa böyle bir ibadetle ihya der ki çok kazanır inşallahürahman. Şimdi birkaç husus duyurup dualara geçeyim. Bayram hocamızın rahmetli şehit Bayram hocamızın 9. senesi, 9 sene olmuş Bayram hocam şehit olan. Cami'nin içinde mihrapta mihrap şehidi olmuş kıymetli hocamız, kardeşimiz Efendi Hazretlerimizin sevdiği insan tabii ki çok kazandı Allah Teala. Kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Allah'ım geride bıraktığı ailesine sabırlar, şifalar, afiyetler, maddi manevi imkanlar halk eylesin, can eylesin. Amin. Hocamızın belki de bizim hediyemize ihtiyacı yoktur. Hızır Efendi hocam da öyle. makamlara halidir öyle düşünüyorum. Çünkü camide abdestli şehit edilmeleri ilginç bir olaydır. Herkese nasip olmayan bir olaydır. Camide, mihrapta. Biri mihrapta, biri camide. Abdestli, ikisi de camide. Bu ilginç bir olaydır. İkisinin de. Allah Teala şehadetlerini mübarek eylesin. Çok yüksek dereceler ihsan eylesin. Çok tecelliler onlara bahşeylesin. Allah Teala. Amin. Ruhu <gülüyor> buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden ve La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adad ilmi Allah Allah Allah Allah Ruhuna hediyeledik vasul eyle kabile nur eyle derecelerin ali eyle ya rabbel alamin ve ya khairen nasirin amin Şimdi önümüzdeki Bursa sohbeti tabii biz onu kaç ay evvel verdik 3 Kasım mıydı? Öyle bir ilan verdik fakat e, böyle tabii yeniden seçim olacağını bilemedik. Ortalığın böyle karışacağını da bilemedik. Bursa'da da bayağı bir olaylar mevcuttur. Ondan dolayı e, şöyle 3 Ekim demiştik. 3 Ekim demiştik. Onda da biz Bursa'ya gidemeyeceğimiz işinden ilan edelim. Çünkü haftalar önce başlıyorlar araba maraba tutma. Onlar da ya, şey, yorulmasınlar diye işinden söylüyorum. Bir, e, son hafta yine ilan ederim. İnşallah biz Bursa'ya Allah'ın bir mani vermezse 7 Kasım mı oluyor? Yok Kasım'ın ilk cumartesi 7 evet. Öyle mi? Evet. 7 Kasım Cumartesi Bursa'ya niyet edelim saat 8'de diyelim Allah'ım hayırlı seçimlerden sonra Vatanımız milletimiz için en hayırlısını Allah'ım seçtirdikten sonra fazl Keremiyle bir huzur ortamı da temin edildikten sonra Bursa'ya şimdiden bu ilanı duyuralım Hani hazırlık yapmasınlar uzak vilayetlerden geliyorlar Yani e, bu iş Kasım'ın 7'sine kalıyor Sohbetimiz Bursa'da, onu söylüyorum. Ondan sonra... Pirol Öztürk kardeşim... ...bana çok emeği var. 20-25 senedir yanımı hiç bırakmamış. Bana çok, yani başımdan geçen bütün olaylarda yanımda durmuş. Hakikaten bu bizim dernekte, hizmetlerde. Bizim tarafta kalmış ehl Sünnet. Çok da hizmet eder. Afrika'ya gitti bu kurban işleri için, fakir fukaran işleri için gitti. Orada da tabii sıtma olmuş. Baya bir hastalandı. Şimdi de yoğun bakıma alındık. Biraz ağır olmuş. Bundan dolayı biz çok üzgünüz. Biz onu çok seviyoruz. Allah Teala'nın onu bize bağışlamasını, Allah'ımdan mübarek cuma geçirilmesine niyaz ediyorum. Hepimiz beraber okuyalım bir salavat-ı şerife. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ali ali seyyidi Muhammed. Allah'ıma bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Ya Rabbi ehlibeyt hakkı için, kainat efendimizin bakışı için Allah'ım cuma gecesinin bereketi fazileti haram aylar hürmetine sen bir ol kardeşimize acil şifalar ehline eyle. Yeniden hizmetlerine yönelt daim eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğuna bağışla ya Rabbi. Senin rızan için fakir fukara kurban temin için gitti oralara ya Rabbi. Hep Müslümanların işlerine uğraşır koşar yapar ya Rabbi. Ben şahidim Allah'ım. Sen ona danice hizmetler nasip eyle. Acil şifasını bu gecede takdir eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala alihi ve efval salavat ve barik ve selim كذلك benim de fastayken biz eniştem vefat etti o da kanserden bayağı bir zahmet çekti halamın eşi yani tabi kültürlü ilim sahibi farsça bilir efendim itikatlı imanlı ben şahitliği ederim yani bayağı da bir malumat sahibi bir insan idi o da bu kanserden, tabi kanser hastalığının günahlara kefaret olması da söz konusudur. Uzun zaman sürüyor ve insan acı veriyor. Bunlar da bir nevi temizlik oluyor. Bundan dolayıdır ki ona da Rabbimden gargayı garık rahmetler niyaz ediyorum. Ya Rabbi sen ona rahmet eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Kabrin nur eyle ya Rabbi. Sen kabrini azap yüzü gösterme ya Rabbi. Geride bıraktığı halama Yeğenlerimize, kuzenlerimize Allah'ım çok sabırlar efsane eyle, çok mükafatlar efsane eyle, hayırlı uzun ömürlü efsane eyleyip Allah'ım sen onların da zürriyetlerin de kıyamete kadar hep ocaklarımızdan gelecekleri de iman üzere yaratıp, İslam üzere yaşatıp, Kur'an ve sünnet Ehli sünnet üzere çene kapamaya maddi manevi sıkıntılardan azat olarak dünya ve ahiret saadetine nail eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Hatırı var, hakkı var bize çocukluğumuzdan beri. Onu da ruhuna özel bir şeadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <Gülüyor> la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Fikulli lemhati ve nefesne adedeme avsuahuhu. İlmullah Allah. Allah. Allah. Allah. Ya Rabbi. Hediye eledik ve asıl eyle ya Rabbel alemin. Haram aylar rümmetine, cehenneme haram eyle ya Rabbel alemin. Amin. Şimdi son ilanımız kısa bir dua ile bitiriyorum. Ahmet Yesevi Derneğimiz benim üyesi olduğum benim hizmetlerimi benim hizmetlerimden genç, sohbetlerimiz vesair faaliyetlerimizi yürüten derneğimiz Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Çok hizmetlere bu derneğimizi muvaffak eylesin. Kurban hizmetleri yaparak Geçen hafta ben yoktum Ondan haftaki hafta, evet hafta unutuldu Vakit de daraldı 9-10 gün kaldı İlgilerinizi arz ediyorum mutlaka Yurt ise 700 TL Yurt içi Tamamı bağış olmak üzere Yani ben ciğerini isterim etini bana getirin kafasını getirin Diyen işe giremiyoruz Çünkü yolda bozuluyor sıcaktır Yazdır trafiktir Yani tamamını hibe eden varsa Talebelere Fakirlere mültecilere, Suriyeli muhacirlere vesaire e, kesinlikle en elzem olan, en mühim olan yerlere, hak eden yerlere ulaştırılmak üzere, bağış olmak üzere hisse hisse bağışı kabul ediliyor. İşte vekalet veriliyor, telefon ediliyor vekalet veriliyor. Kurban hisseleri dini kaidelere göre zaten temel üzüm yok geçiliyor. İhtiyaç sahibi ailelere bir de aşevlerine. Fakirlerin yemek yediği aşevleri var civarımızda Fatih'te. Oralara dağıtılıyor. Ve böylece büyük bir hizmet görülüyor Dergimizin Kapağında arka kapağında da e, Bu hususta e, Nerelere müracaat edileceği telefon numaraları Hesap adresleri zikredilmiş 0212 Alan koduyla 923 1 923 Kolay. 923 1 923'e Ulaşırsanız Allah Teala hayırlı muratlarınıza ulaştırsın sizi ve bu kurbanlarınızı yarın ahirette ki önümüzdeki hafta kurban kesmenin fazileti, sevabı, ahirette kurbanın karşımıza nasıl çıkacağı ve bunun ne büyük bir amel olduğuna dair hadis-i şeriflerden, ayet kelimelerden kerimelerden ders yapacağız inşallah. İnşallah şehit haberleri ve Türkiye'nin gündemi değişir de bir huzurlu ortamda bir önümüzdeki hafta bir zilikçe sohbeti, bir terbiye, arefe gecesi sohbeti yaparız inşallah. Görüyorsunuz o kadar olay, o kadar duyuru, o kadar Tebliğ ve sunum e, üzerimize kalıyor ki e, Bu da tabi bir hafta içinde paylaşılıyor e, Bu sohbetteki e, Konular bölümlenip paylaşılıyor bizim sitemizden Bazı dualarımız bilgilerimiz dört buçuk beş milyona Bazen iki saat dört saatte iki buçuk milyona ulaşıyor Facebook'tan Facebook sitemizi mutlaka takip edin Üyelerimizi arttırın insanlara haberdar edin Çünkü her dakika sohbette olmuyor arada bir konu oluyor Gecenin bir yarısı olsun yine 3-5 dakika bir dua, bir, bir bilgilendirme yapıyorum. Onları takip edin. Çünkü 3 günde, 2 günde neler oluyor memlekette? Haberdar olmanız için merak edin bir konu olur. Bunları duyuruyorum. İnşallahurrahman. Böylece Facebook sitemizin de e, vesilesiyle bütün bu e, efendim e, ulaşım kanallarını kullanmak suretiyle Lale Gül TV, Lale Gül Efem, bütün bunlara e, ulaşılmak suretiyle Hayırlara anahtar olalım Şerlere kilit olalım Hakkı ulaştıralım Sabrı tavsiye edelim Faziletli gecelerden günlerden birbirini uyaralım Haberdar edelim Böyle mübarek on geceler Kadir gecesine muadil geceler gelip geçer de Biz gafil olursak Bir daha sene nerede bize bu fırsat Bak çokları kabirdeler şimdi ya Sapasağlam arkadaşlarımız öldü bizden erken ya Onun için ahirete gitmeden kapalım kar edelim kazanalım böyle mevsim böyle ticaret hiçbir zaman bulunmaz ziliccenin on gecesi Rabbim yemin ediyor on gecelere yemin olsun ya artık Allah'ın yemin ettiği gecelerde biz gaflet etmeyelim mutlaka sohbetleri dersleri takip edelim siteden de o paylaşımlar arada bölüm bölüm yapılıyor onları da birbirine iletelim ulaştıralım yani çünkü bir namaz kılar o da kazanır e sen sebep oldun bir misli sana yazılır kaç kişiye o, o gün oruç tutturdun yani ulaştırma adam cevabını bilmiyor. Bir mükafat söylersin, bir yazarsın, bir paylaşırsın. Bizim o parçalanan sohbet 3-5 dakika yatarsın ona. WhatsApp'ından vesaire hemen açar dinle. Aa yarın orucu çok sevap, değil mi? Bunlar çok önemli şeyler. Birbirinde Allah için birbirine yardımcı olan. Kurban teşvi yaparsın. İşte ben bak şuraya. Hayır yap. Sen muhtaç değilsin. Et zaten kendini istemiyorsun, yemiyorsun, etmiyorsun. E fakirlere gitsin. Zahir olmasın. Birkaç işte fakire ver. Kendin kesip evine de et alıyorsan bereketlidir. Ama bir ise de sırf fakirlere ver. Yani bir kurban. Bu şekilde imkanı olanlar yapsınlar. Günler bitiyor. Nefesler tükeniyor. Allah'ım yolunda harcamayı nasip eylesin. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam. Ala seydil murselin Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselüke'l cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke'r rida ve'l cennet. Na'ûzü bike min sehatike ve'n nâr. Allahümme nâh'a sehlike al-cennete ve mâ qarrab eyle ya min qavlimu amel ve ne'ûzu bike minel nâre ve mâ qarrab eyle ya min qavlimu amel Allahümme nâh'a sehlike min khayr mâ sehlike minu nebiyyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ne'ûzu bike misherim es-saadeke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel müsteanû al-felâk ve lâ havle ve lâ kuvvetelâ illâh ve lâ ilâhâ ilâhâ نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فجعل اكبته ورشده اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا في الدنيا كلها <Sessizlik> Allahumme eslah ummeteseyyidina Muhammed sallallahu teala sellem. Allah erham ummeteseyyidina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem rahmeten amme. Allahumme ehdi ummeteseyyidina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah sellem ummeteseyyidina Muhammed te sellem. Allahumme ferric ummeteseyyidina Muhammed ve sellem. Allahumme mağfir li alamin. Allah'ım ahsinâ akıbettenâ fil umûri kulliha ve cirnâ min khızzi-l-dûnya ve idâb l ya arhâmen râhimîn, ya arhâmen râhimîn Ya arhâmen râhimîn Vatanımızı ve İslam vatanların iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle! Askerlerimizi, polislerimizi bizi korudukları gibi muhafaza eyle! Allah'ım sen onlara çok kuvvetler, metanetler, şecaetler, cesaretler, maddi manevi imkanları ihsan eyle! Allah'ım ordumuzu her sahada, askerimizi, polisimizi mensûr ve muzaffer eyle! Allah'ım komutanlarımıza bu PKK ile nasıl harp edeceklerinin ya Rabbi bilgisini, gücünü, kuvvetini ilham eyle. Allah'ım sen onların kökünü kurutup bir daha çıkmayacak şekilde, bir tane dahi bu Ermeni döllerine yardım etmeyecek şekilde onları bertaraf eyle. Allah'ım ya Rabbim Siyonistlerin, İngilizlerin, Almanların, Ermenilerin vesaire bütün Yahudi Hristiyan, Haçlı, ittifakının Avrupa Birliği'nin bütün oyunlarını, hilelerini, düzenlerini bu PKK'ya yardımlarını yapıp iftira ile kendi aralan kendi belalarına düşür, kendi dertlerine düşür ya Rabbi. Türkiye'yi bölme projesi düşünemeyecek kadar belalarına onları mahkum eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabb'im Şan Fazlü Kerem'inle ehli Sünnet vel Cemaat-i Azize'yle, Ehli Bidatizelihiyle ile Allah'ım Suriye olmak üzere Mısır Filistin, Gazze, Doğu Türkistan Somali, Keşmir Yarab Rabben Gardeş Allah'ım e, Vesair Myanmar gibi zulme uğramış Hapislerde, esir kamplarında e, Göçlerde Mazlum vaziyette Perişan halde olan Bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi Halas eyle ya Rabbi Zalimlerini helak eyle ya Rabbi kafirleri, zalimleri, baştan musallı tutanları kahreyle, mahveyle perişaneyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya fatihin sen fazl-ı ya Rabbel alemin bu pekhe kayı ve yandaşlarına, destek verenlerine maddi destek verenlerine velev bir mesajla olsun destek verenlerine, fırsat verme ya Rabbi, imkan verme ya Rabbi maddi manevi imkanlarını iptal eyle ya Rabbi, vatan hainlerine, vatan düşmanlarına bu vatanın bölünüp de Yahudilere yem olmasına ee, çalışanlara, Ya Rabbi sen e, en yakın zamanda zararlar cevaller, husranlar ihsan ile Ya Rabbi, husranlar irsâle ile Ya Rabbi, maddi manevi her sahada çökert onları Ya Rabbi, fırsat verme onlara sen Ya Rabbi veya kıyırında asrî. Bu bakan olmuş onlardan, adam kalkmış, Ermeni katliamı yaptık diye, Türk milletini, devletimizi, milletimizi. Suizan ederek kötü bir şeye ithama maruz bırakıp gavurların ekmeğine yağ sürmekle uğraşıyor. Bu adama da fırsat verme ya Rabbi. Bunların bakanlarından da bu bakanlıkları iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi reisi cumhurumuz cesaretli adamdır. İsterse bakanlığın iptal etme hakkı olduğunu gördüm haberlerde. Sen ona da ya Rabbi bunların iptal etmesini nasip eyle ya Rabbi. Çünkü bunlar bizi gidip gavurlara şikayet ediyorlar. Müslüman milleti ihbar eder gibi gidip biz Ermeni katliamı yaptık diye böyle bir hainlik hiç görülmemiş, hiç nasip olmamış bu devlet kuruldu kurulalı. Sen bu şerden bizi kurtar ya Rabbele Alemin. Ve ya gayran Nâsırîn, ve ya gayral Fatihin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husûlü için buyurun. Esselâtu <Sessizlik> vesselâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel ve vel ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil hizeti amma yusifün. Ve selamun alel al murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir salavat şerifimiz var. Alil Kadir sigasını birlikte okuyalım buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik. Alâ seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ alihi ve sahbihi Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin habibil mahbub şâfil ileli ve müferricil kurub alâ alihi ve sahbihi ve sellim Başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem Beyti'nin sahabesinin Hâsat-ı tabi i Benes Geçmiş Büyüklerimizin, Atalarımızın, Osmanlı Ecdadımızın, Şeyhülislamların, Seçile-i Meşâikhimizin, Hussan-ı Şeyhimiz Efendi, Babamızın, Bugün bu celsede, bu dersimizde isimleri zikredilen şehit askerlerimizin, şehit polislerimizin, Sâir Meyit ve meytelerin ervâhüne vasıl olmak üzere El-Fântihâ.